İyi akşamlar. Sorguluyorum. Hoş geldiniz. Bu akşam Profesör Doktor Sayın Niyazi Kahveci konuğumuz olacak. İnsanlığın düşünsel olarak evrimini sorgulayacağız. Özellikle bilim, din ve felsefe gibi konularda insan beyninin kendisini nasıl geliştirdiğini detaylı bir şekilde konuşacağız. Tabii bu konuyu sorgularken de değerli konuğum Sayın Kahveci'nin son kitabı olan Çağımız ve Türkiye Düşün ve Bilim Alanları isimli e, eserinden de faydalanacağız. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Kahveci bu akşam e, konumuz e, insan. E, tabii insan hakkında soru sorabilmemiz için... E, ...öncelikle bir insanın, e, insanlığın e, tanımını e, yapmamız gerektiğini e, düşünüyorum. E, programın da temelini e, atmak için... E, insanlığın ve düşüncenin tanımı nedir? Sorusuyla başlayalım. Her şeyden önce sizlere teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Kanalınıza, sahibinize, emeği geçen herkese. İkincisi, yeni yılın ilk programı bu. Evet. İnşallah 2018 yılı bizim planladığımız, umduğumuz ve istediğimiz e, bir eksikliğin giderilmesi olan evet. bu düşünme dediğimiz e, kavrama ve işleme toplum olarak e, bir başlangıç yapmış oluruz. Böyle temennim de bu ve herkesin yeni yılını da kutluyorum. E, nice mutlu yıllara ulaşmalarını diliyorum kazasız belasız sağlıklı bir şekilde. Evet. İnsanı tanımak lazım. Zaten bütün insanlık tarihi insanı tanıma üzerine kurulu geçmiştir. Ama insan dediğimiz zaman ortada bir insan yok. Yine insanın ürettiği bir insan var. Dolayısıyla insan dediğimiz zaman dualiteden meydana gelir. İki yapısı vardır. Biri doğal. Biz ona felsefede apriori yani verili diyoruz. Bu biyolojik, hormonal, doğal ve daha insani e, tanımlamayla animal yapısı diyoruz. Hı hı. Bu doğuştan var insanda. Ama insanı insan yapan bu değil. Çünkü bu özellikler ve bu malzeme, bu rezerv evrendeki bütün canlılarda var. Bütün canlılardaki hemen hemen malzeme ve sistem ve mekanizma aynıdır. Fakat bu e, hayvansal, animal malzemeden insan üretme işi insanlığın işidir. Ve o nedenle insanda var olmayan doğuştan ve doğal olarak var olmayan buna biz beşeri insani yani hümünal yapısı dediğimiz bir yapıdır. Bu insanda doğuştan yoktur. İlk insanda da yoktu. Bugün doğan ilk e, bebeklerde bile ilk dönemlerde yoktur. Bunu biz daha sonra o bebeğe biyolojik olarak bebeğe biz bunu monte ederiz ve geliştiririz. İnsanlık da bu bizim her insana her bebeğe monte ettiğimiz şeyi 5 milyon yıl önce ben e, bilimin yalancısıyım. Çünkü o alanlar benim alanıma girmiyor ama o alanların e, biliminin tespit ettiği bilimsel bulgulara göre 5 milyon yıldır insan var ve İnsan beş milyon yıl önce Afrika'da çıkmıştır ortaya. Oradan başlayarak bu insani hüminal yapıyı icat etmiş, insana monte etmiş ve beş milyon yılda gıdım gıdım ki bu düşünme işlemi yapılarak geliştirilen bir şeydir. Beşeri düşünme ama. Tabii düşünmeleri de ikiye ayıracağız. Hı hı. E, bugünkü aşamaya gelebilmiştir. Evet. Ya yani şöyle diyebilir miyiz şimdi cevabınızdan e, insan e, bir taraftan Tanrının, e, diğer taraftan kendisinin ürünü iki varlıktan evet. e, oluşur. Doğrudur. Peki e, insan bu süreçte Tanrıya karşı bir mücadele içinde midir? Eğer iki oluşuyorsa. Şimdi buna tabi teolojik olarak ayrı bir cevap veririz. Lojik olarak ayrı cevap veririz. Bir kere insan, insan olabilmesi için Tanrı'nın verdiğini kabul edersek insana verdiği yapıyla, yapıya karşı bir kere bir mücadele ile insanlığı üretmiştir. Ama bu mücadeleyi yine Tanrı ile beraber yapmıştır. Hmm, Tanrı ile beraber. Bir Tanrı ile içerisinde. beraber Tanrının ürününe karşı yapmıştır, evet. Peki bu eğer böyle bir mücadele varsa, bu mücadelenin sonunda insan ne kazanmıştır? Şimdi insan dediğimiz zaman bir de insanlık diye bir şey var. Tabi bunların hepsini birbirinden ayrıştırmak lazım. İnsanlık için insanların hiçbir önemi yoktur. Enteresan bir şeydir. Evet. Onun için savaşlarda orada, burada bizzat kendileri insanları öldürüyorlar. Ama insanlık dediğimiz bir varlık ve kavram var. İnsanlık bunu yine insanla üretiyor. Ama insanlık için önemli olan insan değil insanlıktır. Fakat insanlık bu insanlığı üreten, icat eden, geliştiren insanları hiç unutturmuyor. Onlara vefa borcunu ödüyor ve ödeyecek daha bilimin ve teknolojinin gelişmesi sayesinde ödeyecek. Bu insan ne kazandı sözü çok önemlidir. Onu tespit edebilmemiz için insanlığın hedefini tespit etmemiz gerekiyor. Evet. İnsanlığın hedefi milyonlarca yıl oral olarak, efsane olarak, mitolojik olarak, hayali düşünmelerle de olsa üretilmişti. Ama Semitik kutsal kitapların ilki olan Tevrat'ta, bu hedefi görüyoruz ne olduğunu. Aslında onlara daha sonra girelim hı hı. o konulara ee, çünkü onları anlayabilmek için daha böyle e, alt basamak oluşturacak. Tamam şöyle yapalım ya bu e, sorgulamanın sonucunda hani insan e, bir yandan Tanrı'yı da sorguluyor, ona ulaşmaya da çalışıyor. E, düşün düşünsel olarak. E, bunu artık fikriyatına getiriyor ve bu da belki de bir medeniyetin doğuşunu mı getiriyor? Medeniyetin adımlarını getirir mi mesela böyle bir dinli kavramı sorgulamak insanlık açısından? Şimdi isterseniz bu insanlığın bugüne gelene kadar, yani bu aşamaya gelene kadar geçirdiği düşünme evreleri var. İnsan birden Aniden uçak uçurtabilir, motor icat edebilir, internet icat edebilir hale gelmedi. Buna 5 milyon yılda geldi. Ve her ben e, sosyal antropolojiyi irdeleyerek, inceleyerek, sorgulayarak ve suyunu sıkarak e, çok zaman harcadım. Tespit ettiğim 9 tane düşünme evresi geçirmiş insanlık dokuz tane bugüne kadar nedir onlar <gülüyor> bir kere doğal olarak insanda bir biyolojik düşünme var tabi bu her düşünme evresinin bilgi elde etme metodu ve bilgi elde etme kaynağı diye iki soru var Dolayısıyla aslında biz bu soruların her duyduğumuz fikre ve bilgiye bilgi derken bilimsel bilgiyi, fikir derken felsefi fikri kastediyorum hı hı. duyduğumuzda sormamız gereken iki soru var. Biri bu bilginin elde etme edilme metodu nedir? Çünkü biz o metottan hangi düşünme evresinin ürünü olduğunu çıkartırız. İkincisi, bu bilginin ve fikrin elde edilme kaynağı nedir? Oradan da çıkarırız hangi dönemin ürünü olduğunu. Birincisi biyolojik. Bunların açıklamasına da gireriz. Ama sırayla bir sayayım önce isterseniz. İkincisi sihirsel, büyüsel Düşünme dönemi ki insan olarak ilk düşünme dönemidir bu evresidir. Ve bunu Afrika'dayken insanlar, oradaki insanlar icat etti. Yani Afrika'daki ilk ve ilkel dediğimiz insan, tabi biz bugüne göre ilkel diyoruz. O güne göre en son sofistike insandı bunları icat edenler bu fikirler. Orada icat ettiler sihirsel büyüsel düşünme. Dediğim gibi bunların e, bilgi elde etme metodu ve kaynakları var ayrıca söyleyeceğim. Milattan önce 50 bine geldiğimiz zaman bu 5 milyon yıl. 50 bine geldiğimiz zaman mitolojik düşünme aşamasına geliyoruz. Şimdi Jean Piaget var bu insan biyolojik psikolojisiyle uğraşan kişi. Onun çalışmalarını ben irdelediğimde şunu gördüm. Bir kişinin insanın biyolojik düşünsel evrimi ile insanlığın antropolojik düşünsel evrimlerinin hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Tabii. Şimdi milattan önce 50.000'de tıpkı 2-3 yaşındaki çocuk gibi Nasıl 2-3 yaşında çocuk masal, hikaye üretmeye başlar, kendi kompozisyonunu yapmaya başlar, tamam mı? İnsanlık da milattan önce 50 binde civarında, tabi bilimin tespit edebildiği sınırlar bunlar, tarihsel sınırlar, kronolojik sıralamalar daha öncesi de vardır ama şu anda bildiğimiz kadarıyla efsane Mitoloji, mitos, e, masal, hikaye üretmeye başlamış. Tabii bunu üretmesi için bazı yetileri kazanması gerekiyordu. On arada gireriz. milattan önce 10 binde tanrısal dediğimiz bir düşünmeye geçiyor. Oradan bine geldiğimiz zaman bu. E, Tanrısal düşünme bizim Mezopotamya'da başlıyor, Mezopotamya ve ondan sonrasını da artık Mezopotamya. 10 yani binden bine geldiğimiz mi? Tabi 10 yani binden o, bine o kadar. Tabi Mezopotamya'da. Hani hep Doğu Doğu deriz ya, hı hı. yani her döneme göre Doğu da Batı da değişmiştir. 10 bin sene önce Mezopotamya insanlığın batısıydı. Tabi. Şimdi, bu şey göbekli tepe örneği de kesinlikle, oradan mı geliyor tabi arkeolojik kazılar tebrik ediyorum tapınağı. tabi yani e, ilk mabetle e, tanrısal düşünme birlikte gidiyor onun için boşuna değil milattan önce 1000'de 10 tanrısal düşünmeye geçmesi bine geldiğimiz zaman milattan önce bine felsefi düşünme başlıyor. Yani burada o kadar çok güzel malzeme var ki fikir ve bilgi malzemesi. Ben okudukça e, tadına doyamıyorum. E, tabii kendimi öğrenmiş oluyorum. Ben inanıyorum izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz e, bunları duydukça, öğrendikçe pek çok belki e, bilmediklerini silecekler. E, ve... E, bu e, açılardan bu bilgilerle tekrar kendilerine bakacaklardır. Milattatan önce bin çok önemlidir. Felsefi düşünmeye geçeriz. Devam edeyim, milattatan sonra üçüncü asırda dinsel düşünme başlar. Bakın hemen soracaksınız. Anlıyorum hemen. İkisinin arasındaki, yakaladığınız... ikisinin arasındaki fark tabi. Dinsel düşünceli tanrısal arasındaki fark. Anlatacağım onları da. Birazdan geleceğiz eve. Çok farklı. Öyle toptancılıkla olmuyor. Maalesef. Ee, yani o Göbekli Tepedeki din anlayışıyla ondan sonra çıkan... Burada e... tanrısal, tanrısal anlayış var. Anlayış din var. yok henüz. Din yok. Tabi. E, peygamber de yok zaten. Tabi yok. Milattan önce bin önemli... Bin yılları ilk peygamberler yani. Ama bir şey var. Hı? Bir, bir şey var ama. Bir şey var da işte biz bilim ve felsefe olarak onu bulgulamadıkça kullanmıyoruz onu. Onun için bilim belki ile değil bilgi ile hareket eder. Biz hep belki öyledir. Öyle yok. Belki ile uçak uçmaz. Hasta tedavi olmaz. Öldürürsünüz. Uçağı düşürün, uçuramazsınız. Uçuramazsınız. da düşürürsün. Değil mi? Onun için kesin bilimsel bulgularımız olmadığı sürece ve kesin aklın süzgecinden, tabii bu akılları da anlatacağız vaktiniz varsa. Var vaktimiz var. Yani bir format çekeceğiz kafalarımıza. Efendim. E, aklın süzgecinden ama sistematik akıl akıl da bu açıdan iki tane sistemsiz akıl ve sistemli akıl diye tabii beşeri akıl ama beşeri hı hı. ve biyolojik akıl böyle bölünür. Süzgecinden geçip rasyonalitesi tespit edilmediği sürece biz onu kullanmayız. Dolayısıyla zanla hareket etmeyiz yani. Zan. Sanı. 90 Bunlarla, Bunlarla çalışma yaparız da, başlarız da. Ama bunları anlatmayız kimseye. Sonuçlandırmadıkça anlatmayız. Felsefeye yakışmaz. Geliyoruz milattan sonra 3. asırda başlıyor. 1500 yıl. Bakın felsefe bizim Anadolu'da çıkıyor. Hani derler ya. Bu topraklardan filozof düşünür çıkmaz. Kardeşim Thales de buralıydı. Evet, Aydın'ın söke ilçesindendi o zaman oralar filozof üretmekle övünürlerdi aradan geçen 2500 yıl sonra bugün biz Aydın'da incir ve üzüm üretmekle övünüyoruz değil mi efendim bir tane filozof 2500 yıl önceki düzeyiyle bile bugün 2500 yıl sonra bir tane filozofumuz yok neyse orada başlıyor sonra karşı yaka karşı yaka yani Yunanistan'da başlıyor so Aristofalan başlıyor batıya geçiyor yavaş yavaş. Zaten bu bir sirkülerdir. Afrika'dan çıktı, Asya'ya gitti, insanlık sonra yukarıya Orta Asya'ya gitti. Orta Asya'dan aşağıya bir kısmı aşağıya Mezopotamya'ya indi. Bir kısmı da yukarıdan evetim Avrupa'ya, Kanada'ya, oradan Amerika'ya, kuzem o Güney Amerika'ya gittiler. Ve bu güzergahı izlediği zaman bilim şunu tespit ediyor: Aynı dönemde her yerde insanlıkta aynı şeyler varmış. Yani MÖ 10.000'deki, 10.000'deki Güney Amerika'daki... ...Olmertler diye insanlardan... ...bahsederler. Onlarda da... ...piramit var, kurban... ...var, kutsal kitap... ...var, efendim... ...tanrı var... ...var yani. Aşrikör aynı şeyler. Bu şunu gösteriyor... E, ...filozoflara. Diyorlar ki... ...insan aklının... ...içinde bulunduğu... ...düzey... düzey ...nerede olursa olsun... Aynı ürünü üretmiştir. Fikirsel ve bilgisel ürünü üretmiştir. Şimdi o nedenle bu etnik şeylere de bu açılardan baktığımız zaman bunların hele zaten bu çağda insanlık bunları aştığı, boşuna açmadı. insanlık aştığı için aştı. Yani insan aklı, aklın çapından da bahsedeceğiz. Evet. Şimdi bu hani bu göbekli tepe öneyi verdiniz ya. Evet. Hani, Tanrısızım çok güzel bahsettiğiniz insanlığın düşünsel e, evriminden devamı da gelecek. Hı. Ama hani bir baştan başlamak e, istiyorum. Özellikle ilk tanrısal inanış, o Onu göbekli düşünme gö evrelerini açıklayacağımız zaman gireceğiz çünkü e, önceki sihirsel ve mitolojik düşünmeyi e, öğrenmeden. O Afrika'dan bahsediyorsunuz. Afrika'dan Oradan Asya'dan çıkan, ve evet. sonra. Tabii yukarılardan yani 50.000 bin sene önce bulunan mezarlar var, mezarlıklar var. Buralardan bilgiler çıkıyor, mağaralar var elli bin yıl önce. Tabii bu alt bilgileri anlatmadan ben e, üçüncü aşama olan tanrısal düşünmeyi Hı -hı. anlayamayız. Hı -hı. Yani. şunu şey yapayım, M. sonra 3. asırda girdiğimiz dinsel düşünmeden insanlık, 1500 yıl sonra 18. asırda akılcı düşünme ile çıkıyor. Akılcı düşünmeyi üretiyor. 18, 19. asırda bilimsel düşünmeyi üretiyor. 20. asırda da ikisinin toplamı olan, karması olan akılcı ve bilimsel düşünmeye geçiyor. Bundan sonra ne olacak onu göreceğiz. Ama şunu bilmemiz lazım ki onu görebilmemiz için bir önceki düşünüş biçimi bir sonrakisinin anası babasıdır. Yani Rönesans, Reform. onlar çok yeni. Yediner işte onun gibi. Ondan sonra da değerimler. Bunlar da. Din'in ürünleridir, dinin çocuklarıdır. Dinsel düşünmenin çocuklarıdır. Akılcı düşünme de dinsel düşünmenin çocuğudur. Dolayısıyla bir ana baba ile çocukları arasında zihinsel ve fiziksel ve biyolojik olarak ne kadar aynılık ve farklılık varsa bunlarda da durum aynıdır. Aynı mıdır? Değillerdir. Ayrı mıdırlar? Değillerdir yani. Dolayısıyla efendim... E, bir önceki, bir sonrakinin anası, babası, bir sonraki, bir öncekinin çocuğudur. En baştaki, en sondakinin atasıdır. Dolayısıyla bugünkü bu dokuz sınıflı, basamaklı bir eğitim, okul aşamadır yani. Eğer siz hiç sihirsel düşünme yapmamışsanız, hiç insani, beşeri düşünme yapmamışsanız diğerlerini yapamayacaksınız. Bunu en güzel Atatürk keşfetti. Ben felsefi ve bilimsel olarak Atatürk'ü ele alırım. Diğer yönleri beni ilgilendirmiyor şu anda en azından. Felsefi ve bilimsel olarak Atatürk'e baktığımız zaman, hani diyor ya hep, en hakiki mürşit ilimdir. İlimden kastı bilim aslında onunki. O zaman bilim kelimesi yok bizde. İlimle bilim de farklıdır yani. Onları da açıklamamız lazım. Efendim akıl diyor. Şunu diyor yani. Çağımızın düşünüş biçimine bir an önce monte olmak lazım. Eğer ki geçmiş düşünüş biçimlerini yaparak bugüne gelmeye çalışırsak varlığımızı sürdüremeyiz. Çünkü birkaç bin sene lazım. Birkaç bin sene lazım. Hiç olmazsa bugünkine bir tırnak tutturalım. Var olma ihtimalimizi açık tutarız. Yoksa eğer bugünün düşünüş biçimini, düşünme işlemini yapamadığınız sürece e, bugünün ürünleri yani bilimsel ve felsefi ürünlerinin hiçbirini üretemeyeceksiniz ki. O zaman ne olacaktır? Kiralık kapitalle kapitalizm, kiralık felsefeyle bağımsızlık olmayacaktır. Tabii. O kadar çok konu var ki birbirine bağlantılı, yani bu alanla ilgili. En son güç unsurunu, insanlığın sahip olduğu güç unsurunu üretebilmeniz için orada da bir hiyerarşi var, 6-7'li bir hiyerarşi. Bir öncekini üretmeden, onu da bir öncekini üretmeden öyle öyle 6 7 hiçbirini üretemezsiniz. Dolayısıyla şimdi efendim bu, insanın, şimdi, bu şimdi temeline dönelim niyazi bey. Temeline Temelden dönelim. Evet. Temeline dönelim. İlk düşünme biyolojik ve biyolojik. bu 5 milyozunuz da var halen bizde de var zaten. Şimdi <gülüyor> biyolojik düşünme bu maddi animal dediğimiz bedenin varlığını sürdürme üzerine otomatik çalışır. Refleksiftir. Yemek yeme güdüsü gibi, düşüncesi gibi. İç güdü, İç güdü. ve dış dürtü. dürtü. Tabii. Yani dışarıdan düşman dürtüsü, doğa olayları, fırtınalar dürtüsü, içeriden acıkma <gülüyor> hasta olma, işte üreme gibi doğal hormonal dürtüler. Bunları düzenlemekle meşgul. Bunları düzenleyecek ki bu bedenin varlığını sürdürebilsin. Onun görevi bu bedenin varlığını sürdürmektir. İlk düşünme, yani beşeri, insani insani hüminal dediğimiz ilk düşünme sihirsel büyüsel düşünmedir. 5 milyon yıl önce başlıyor. Sihirsel, büyüsel düşünme. düşünme, magical thinking. Magical thinking. Bunu dini düşünceyle ba bir bağ var mıdır? Öyle mi Yani çıkıyor? dinin babası, dedesi <gülüyor> sayılır, atası sayılır ama bugünkü din değildir yani. Tabii yani, Böyle mi başladı insanlığın ilk e, e tabi yani Böyle dini başladı. anlamdaki din aslında sihir ve büyü müdür ilk başta? Yani din aslında ben size söyleyeyim 18. asra kadar akılcı düşünme biçimine geçene kadar insanlığın ürettiği ama bakın insanlığın ürettiği her şeye din deniyordu başka terminoloji ve kelime yoktu. Tabii bu din kavramı milattan önce 2000'den itibaren Aramicede, İbranicede karşımıza çıkıyor kelime olarak ama böyle bir din anlamında kullanılmıyor. Evet. Yol, millet falan diye güzergah, sistem olarak kullanılıyor. Bugünkü anlamda din kelimesini ilk kullananlar milattan önce Üçüncü asırda Romalılarmış. Romalılar. Tabii. Bu bahsettiğiniz sihir büyü anlamında olan din buna tanrısal inanç diyorsunuz. Bu yok. yok. Henüz Biz onları günü, yok. Günümüz diniyle ayırıyorsunuz. o. Yok. E, Tanrı ile de yok. Şimdi bu sihirsel düşünmede bilgi elde etme metodu kıyastır. Benzeştirme, analoji. Bilgi elde etme kaynağı da insandaki hayallerdir. Hayal. Hayale pasif magical thinking diyoruz. Pasif imagination. Pasif. Hayal. Nedir mesela? Bir şimşek çakar, bir gök gürültüsü olur, o sizde hafızanızın daha önce kaydettiğim ve bazı verileri çağrışım yaparak açığa çıkartır. Ve siz ona, o zaman tabii bir isim vermiyorsunuzdur ama, ona bir kişilik, bir şahsiyet, bir mahiyet veriyordunuz. Mesela bu ilk sihirsel düşünmede, Üretilen icatlardan bir tanesi animizmdir. Totemizmdir, fetişizmdir. Animizm, bakın din bunlardan nasıl oluştu daha sonra. Animizm, Grekçe, Yunanca, anemodan gelir. Ruh da oradan gelir. Hava, esinti, rüzgar, üfleme oradan gelir. Anemo. Şimdi esintiyi görüyor, havayı da görüyor. Efendim, buna bir şahsiyet veriyor. Orada şey başlıyor, İnsanüstü bir gücün varlığı başlıyor, insanüstü. Daha sonra bu doğaüstü oluyor, daha sonra da evrenüstü bir güç olarak, M.Ö. 10.000'de karşımıza Tanrı olarak çıkıyor. Ma buradan başlıyor. <gülüyor> ve bu Anemo daha sonra dinlerin ruh olarak kullandığı kavramın temelidir. Ruh da İbranice Ruha'dan gelir ve Arapçada ruh bizim kullandığımız ruh oradan gelir. Daha sonra tanrıların da ruhu olduğu ...kabul edilir ve insanı da bu kendi ruhundan üfleyerek insan yaptığı aşamasına gelinir. Yani dinler de bunu daha sonra kullanır. Tanrı'ya gitme aşaması totemizmden başlar. Hayvan ve bitkilere insanlık, ilk insanlık bir güç atfetmiş, onları e, kişileştirmiş mahiyeti yapı şahsiyet vermiş onlara onları yüceltmiş yani daha sonra Hı. kutsallaştırma demiyorum çünkü çok sonra kutsallaştırma gibi, o zaman kutsallaştırma yok hangi anlamda yüceltiyor Hı? eğer kutsal değilse o ne diyorum sana insan Bitki şimdi hayvanlar. tabi ilk insanın kendisinden güçlü gördüğü hayvanlar vardı hayvanlar güçlüydü yani onlar henüz ağlayamıyordu da kendisinden güçlü gördüğü her şeye bir anlam, bir yücelik, bir güç, kuvvet atfetmiş. Atfetmiş. Fetıcizm de ona bağlanmayı ifade eder ve bağlanma buradan çıkıyor. Tapma da daha sonra buradan çıkıyor. Yani öyle birden çıkmadı milyonlarca yıl. insan Ha bunları kim üretti? İlk bu terminolojileri, kavramları, fikirleri. insanların içinden çıkan tekçük bazı insanlar. Ve daha o zamandan beri bu mevcudun dışına çıkan insanlar ama insanlığı zamanla ileriye taşıyan bu insanlar hep dışlandılar. Ama kafa güçleri olduğu için İnsanlar mecburen onların da emrine girdiler. Kıyas diyoruz, benzeştirme. Bakın diyebilirsiniz ki, ya hocam 5 milyon yıl önceki bu metodolojinin bugün bizimle ne ilgisi var diyebilirsiniz. Ben size şimdi söyleyeyim, 5 milyon yıl öncesinde olunulduğunu siz söyleyin. Eğer bir ana baba çocuğunu, amcasının, komşusunun, akrabasının çocuğuna kıyaslıyor da, bak oğlum kızım o adam oldu, sen bir şey olamadın diyorsa, analojiyi ve kıyası kullanıyor, bu metodu kullanıyor. Dolayısıyla bu metot konusunda 5 milyon yıl geridedir demektir. Çünkü bugünkü metotta, bilimin ve aklın tespitine göre, hiçbir iki kişi aynı olamaz. Kıyaslanamaz. Sosyal, ekonomik, fiziksel, zihinsel efendim yapıları gereği kıyaslanamaz diyor. Kimyasal yapıları da kıyaslanamaz. Psikolojik yapıları kıyaslanamaz, değil mi efendim? Zeka yapı, o zaman zeka mı var diye biliniyordu. Akıl mı var diye biliniyordu. Şimdi ana baba çocuğuna efendim. Aklını geliştirmeye imkanı vermemiş çünkü kendi aklı geride kalmış. Öbür aile çocuğuna, çocuğunun aklını geliştirmesine katkıda bulunmuş. O çocuk ileride öbürü geride. Ondan sonra kıyaslıyorsun, kıyaslayamazsın. Hem kıyaslanamaz hem kıyaslıyorsan kendini kıyaslayacaksın öbür ana babayla değil mi efendim? Ama görüyoruz ki insanlığın beş milyon yıl önce... İcat ettiği kıyas, benzeşme, benzeştirme, benzetme ve analoji bugün dahi insanlar tarafından kullanılıyor. Bugünkü çıtayı, çizgiyi yakalayan insanlar, ülkelerin, toplumları bunu kullanmıyor. Bu kıyası kullanmıyor. Yakalayamayanlar kullanıyor, kullanılanlar da demek ki geridedir. Sen ona ne anlatacaksın? Neyse geldik şeye. Efendim, ikinci aşamaya milattan önce 50.000'den bu tarafa doğru daha rahat konuşabiliyoruz. Çünkü bilim bilim e, bayağı e, malzeme tespit etti bu konuda. Şimdi ruh kavramını öğrendik mi 5 milyon yıl öncekinin ürünü olduğunu? 1 milyon yıl önceki o akıl ateşi buldu mesela. Ateş teşii icat etti. Totem bugün şehlik kavramı beş milyon yıl önceki totemizmin insana dönüşmüş halidir. şehlik kavramı. Tabii. Onun için ben ...şehlik şundan bundan bahsedenleri görünce okuyorum onu yani. Bilim okuyor diyor ki bu adam, bu adam yani. Klinik vaka yani bununla yapabileceğiniz bir şey yok. Bu 5 milyon yıl öncesinde eğer insanlar bir şeyhe kendi kimliğini, kişiliğini, varlığını bırakıp da ki var olsa bırakmaz ona bağlanmışsa fetişizm yapıyor. O da 5 milyon yıl önceki tebaanın e, bugünkü insana dönüşmüş halidir. Böyle okuyacağız. Ancak o zaman okuruz olgu, obje ve olayın. Filozofların görevi bu. Sizin bu ülkenizin bir tane düşünürü, filozofu yok. Elin oğlunda binlerce var. Ve biz bu toplumun ne siyasetini, ne ekonomisini, ne sosyolojisini, ne dinisini, ne sosyo-dinisini hiçbir... Olgu obje ve olayını okuyamıyoruz ki. Ne oluyor ne bitiyor. Ben sizi bir kez daha tebrik ediyorum. Ben programlarınızı izliyorum. Ben bile izliyorum yani. Derler ya. Çünkü hakikaten sizin program bu toplumu sömürmek değil topluma bir şey ekleme üzerine kurulu. Şimdi öbür kanalların da ben ben kardeşim bilim adamıyım yani bu ülkenin bilim adamıyım. ben zamanda da felsefe e, yapmaya çalışan, okuyan da değil, yapmaya çalışan da biriyim. Okuyorum onları ve bu kadar bilgiler perspektifinden, ışığından okuyorum. İnanın istisna belki bir iki tane daha var mı? Ben bulamadım. Hemen hemen hepsi dahili sömürgeci. Dahili iç sömürgeci. Biz Batılıları, Amerikalıları, Avrupalıları eleştiriyoruz bunlar sömürgeci diye. Kardeşim onlar ne bir şarkıcısı, ne siyasetçisi, ne iş adamı, hiçbiri kendi insanını sömürmüyor biliyor musunuz? Yabancıları deniz aşırı, ülke dışını sömürüyor. Bu ilkenin insanları istisna da yapmamak istiyorum çünkü realiteye uygun. İstisnasını da çok az buluyorum. Pek de karşılaşmadım. Karşılaşımda önlerinde eğiliyorum. Yabancıyı sömüremiyor ama kendi insanını, hepsi sömürüyor. İç sömürgeci, en büyük vatan satıcılığı da budur. Vatan hainliği de budur. Ama dini kullanıyor. Ama Allah'ı kullanıyor. Ama Atatürk'ü kullanıyor. Ama layıklık ne olursun hepsi hazır var olan kaynağı kendi cebimize akıtma peşinde. Bu böyle olmaz. Ama yüz evet. tane düşünürü olsa, filozofu evet. olsa ve sizin gibi böyle kanallar olsa, bunları söyleseler Sömürebilirler mi? Sömüremezler. Teşekkürler ya, sağ olun yani. düşün, e, bu düşünceleriniz için. Ama bu çok da soru geliyor. E, bu Tanrısal inanç konusuna doğru yavaş yavaş Geleceğiz ona, maalesef. Bu ülkenin he. belası diyeceğim şekilde problemi fizik profesörüyle konuşuyorsun konu dine tanrıya geliyor. Felsefeciyle <gülüyor> konuşuyorsun konu dine tanrıya geliyor. Yani bunu zihinde halletmedikten sonra biz 5 milyon yıl öncesinden bugünü arasında patinaj yapar duruyoruz. Soruları şunu söyleyeyim ben size. Anlamayan insanların sorularını bana okumayın lütfen. <gülüyor> Çünkü ben şunu biliyorum deneyimlerimden. Benim bu anlattıklarım bir seansta algılanabilecek şeyler değil. Birkaç seans gerekli. Ama ben diyorum ki ben yol açıyorum. Beni dinleyerek karar verme. Git oku. En başta sosyal antropoloji oku. Ne yazıktır ki yine televizyon kanallarını izliyorum. Hiç halkı büyük kesimini yani ülkenin ilgilendirmeyen biyolojik ve fizik evrimle uğraşır dururuz. Onları anlatırız. Kimse anlayan da yoktur. Çünkü çok derin bir konu bilimsel bir konu yani. Onun ilgili bilim adamları onu şey yaparlar. Ama bizim yapmamız gereken ve yaparsak bizim olacak olan bu sosyal antropolojik evrimi hiç konuşan yok. Kardeşim biyolojik fiziksel evrimi yapan yapıyor. Senin ona ne bir dahlin var ne bir katkın var. Bilsen ne olur bilmesen ne olur. Ama bunu bilmek zorundasın çünkü yapmak zorundasın. Ama bizim toplum maalesef iş çıkarılmasından ve iş çıkmasından hep kaçıyor. Tatmin sağlıyor. Çünkü bize iş çıkarmıyor ki. Biyolojik evrim bize iş çıkarmıyor değil mi? Yapacağımız bir iş çıkarmıyor. bu çıkarıyor. Onun için öğrenmek için Hı. soruyorlarsa cevap veririm. Tartışmaya girmem. Benimle tartışmazlar. Bilimle, felsefeyle tartış. Yok bizim izleyicilerimiz hiç merak etmeyin. Ee, İlk tanıyacağım bilmiyorum. Sorgulama konusunda bak. iyilerdir. Ee, i̇yi ele alırlar. Ee, birinci seansta anlayacaklarını düşünüyorum. Ee, konumuzu. Tabii bu daha çok e, düşünce, e, düşünsel evrim konusunda o dediğim noktadan e, sorular var. Yani, Hocam şu tanrısal e, inanışı bir oraya gelse Göbekli Tepe Öğneğini veren var. E, oraya gelin ben de size sorularımı açacağım biraz da. E tabii yani dediğim gibi daha bir, bir sınıfımız daha var hmm. mitolojik düşünmeyi. Buyurun ona da lazım. O, Onu anlatmamız o, lazım ondan sonra tamam. Tanrısalla geliriz. Tamam öyle yapalım. Yani şimdi milattan önce 5000'den 50 itibaren hmm. bu arkeolojik kazılar ve çağımızda bilimlerin dallarının çoğalması, bilim insanlarının çoğalması ve bunun yanında tabii filozofların çoğalması ama Filozofların kantite olarak çoğalması, akıllarının çapının genişlemesi çok önemli. Genişlediği için bu bilim adamlarının bulgularını çok sofistike bir şekilde okuyorlar. Onlar sayesinde milattan önce elli binden bu tarafa doğru çok bilgi sahibiyiz. Okursak tabi. Sadece okumak da yetmez, onu da söyleyeyim bu arada. Okuduğumuz üzerinde düşünmemiz lazım. Okuma hafızayı genişletiyor, geliştiriyor. Bizim zihnimizin gelişmesine ihtiyacımız var. O da düşünme işlemiyle oluyor. Şimdi 50 binde mitolojik düşünmeye geliyoruz. Yani bebeğin, çocuğun 2-3 yaşındaki aşaması. Orada efsaneler buluyoruz, sanat buluyoruz. Resim ve heykel buluyoruz. Ama bu resim ve heykeller sihirsel düşünmenin efendim, kavramlarını içererek yapılıyor. Çünkü insanlık bir malzeme çıkarmış. Ama artık el becerisi ve biraz daha da düşünme geliştiği için mesela 50 bin sene önce yapılmış çok şahane kabartmalar var. Hayvan kabartmaları evet, var. Evet. <gülüyor> Mesela hamile kadın yapmış, kazasız belasız doğum yapma temennisini oraya yansıtmış. Henüz dua yok bakın o zamanlar. Dua çok sonra. Efendim, büyü sihir falan diyoruz ya, işte büyü sihir yapmaya çalışıyor o insan üstü, doğa üstü gücüleri etkilemek için. Mesela kanlı bir hayvan, boğazlanmış hayvan kabartması heykeller ve resmi yapıyor. Niçin? Çünkü insan avcılıkla geçiniyor. Hayvan avlayarak geçiniyor. E, balık avlayarak geçiniyor. Hayvanlar çok güçlü ve vahşi. evcilleşme yok henüz. Kazasız belasız av yapsın gelsin diye yapmışlar onu. Bunları bakın, oradaki onları yapanların, ruh diyelim yine biz, ruhunun sinyallerini oraya yansıttığından dolayı kabartmaya ve onu bugünün düşünürleri okuyabildiklerinden dolayı Bunları biliyoruz. Şimdi insan defini de bu dönemde başlıyor biliyor musunuz? Şimdi mitolojik düşünmede yani efsane mitos hikaye üretme düşünmesi dönemi. Orada da bilgi elde etme metodu kıyastır. Fakat bilgi elde etme kaynağına hayalin yerine tahayyülü eklemiş. Tahayyül Aktif imagination'dır. Aktif hayal kurma. Roman böyle yazılır. Kahraman üretme, olay üretme, kurgu yani. Şimdi, o zaman tabii henüz buğday, en eski bitki buğday ve arpa olduğu söylenir. O tür bir şey. Onlar da henüz bahçe yaparak evcilleştirilmemişti. Efendim, Bakıyor ki toprağa düşen e, buğday ve arpa tohumu seneye orada bitiyor. İnsanlar da demiş ki, ya bu çok sevdiğimiz ana babamızı biz de ona kıyaslayarak yani. Anlatabiliyor muyum? Biz de defnedelim, gömelim, belki o da biter. Dirilir yani, biter. <gülüyor> Defne diyorlar. Nitekim yanına su koyuyorlar, odamanın silahını koyuyorlar, yiyecek tohum koyuyorlar. Halen bugün 50 bin yıl önceki bulunan mezarlardan biz 50 bin yıl öncesinin tohumlarını da buluyoruz. Yanına koyuyor ki bitsin o da şey gibi dirilsin. E bakıyor seneye o dirilmiyor, bir dahaki sene dirilmiyor. Diyor ki herhalde bu insan olduğu için biraz uzun zaman alacak. Ama biz defnetmeye devam edelim diyor. Defnediyorlar binlerce sene bu sonra şey oluyor, gelenek oluyor. Ondan sonra dinlere giriyor işte. O arada mitolojik düşünmede mesela tabi bu üfürükçülük de var, şeyler var. E, hep onlar o zaman çıkıyor üfürükçülük. Kulağı kesik kavramı mesela o zamanlar çıkıyor. Bakın bizim kültürümüzde var ama yeni nesile bakıyorum bilmiyorlar ne olduğunu. Kulağı kesik, kesik kavraman. Şimdi tabi insanlık bu insanüstü, doğaüstü ve evrenüstü güçleri kendine göre okumuş. Yani fırtına, şimşek, gök gürültüsü olduğunda diyor ki herhalde bu güç sahibi kızdı. Kızdı. Çünkü kendisi kızdığı zaman bağırıyor ya, zaten o zaman dil yok henüz. Bütün iletişim bağırma ile. Bugün de bağırma yapılıyorsa bilin ki biz bin, bin sene önceki iletişimdir. Dil yok henüz, bağırma. Çok enteresan. Ve bağırmanın dozacı kızgınlığa göre artıyor değil mi? Onlar da bakıyorlar gök gürlemesinin dozajına göre. Ve bir de o aralar tabii şeyi keşfetmişler, kız alıp verme işini de keşfet, yani icat etmişler. Orada şunu keşfediyorlar. Tabii bir klanın, bir kabilenin kızını almak için bir sürü kavgalar ve öldürmeler oluyor Buluyorlar deniz kenarlarında yüzlerce, binlerce insan gibi. Hatta şeylerde diyorlar ki ya biz biri Çünkü biri av yapıp getirince aile fertlerine verince hepsinin sinirleri gevşiyor rahatlıyorlar yani ya diyorlar ki bu şeyi kız istemelerde kullanalım Hı? vermeyi hediye yani kullanalım dedim hediyeyle gidiyorlar karşı tarafın, Hakikaten. Gevşiyor yani. Gevşediğini görüyorlar. Ha, buradan alıntılarak diyorlar ki ya bunu bu güce karşıda kullanalım. Yani kurban dediğimiz şeyin başlangıcı böyle çıkıyor yani. Öyle birden çıkmadı ki kurban. Peki ne kurban edelim? Yani hediye edelim. Hediye. Kurban edelim. Tabi o gün hediye. O zamana göre hediye etmek. Yani rüşvet. <gülüyor> Bugünkü anlama. Teskin etmek için o gücü. Ya çeşitli şeyler deniyorlar. Burnunu kesiyor. Biri çıkıyor burnunu kesiyor. Ucundan. En sevdiği şey. Öbürü çıkıyor kulağını kesiyor. Şey veriyor. Hediye. Tabi bu kişiler bir süre sonra toplumun içinden sıyrılıyor, sivriliyor, yükseliyor. Ondan sonra o toplumun yöneticisi oluyor. O kurban dediğimiz yani burun kulak kulak kesme böyle bugünkü anlamda dinsellik, dindarlık, mütedeyyinlik göstergesi olarak görülürken bir süre sonra bu kişiler toplumu istismar etmeye başlıyorlar. Sonra bir zaman sonra bir dönem mütedeyinliği, dindarlığı ifade eden, kulağı kesik olma bu sefer yolsuzcu, haksızcı, zalim ve istismarcılığı ifade eden bir kavram oluyor. Ama buradan başladı ya bu gelenek, daha sonra en sevdiği gelinini, kızını, işte çocuğunu şey yapıyor... E veriyor hediye ediyor bunu Tevrat'ta başlıyoruz görmeye insandan hayvana dönüş aslında Tevrat bunu kendisinin ilk icat ettiğini söyler ki pek çok konuda öyledir kendisinin ilk insanlar ilk toplumlar olduğunu göstermek için bu söylediğim çok önemli bundan sonra oraya çok şey bina edeceğiz yani Ondan sonra demek ki bak defin işleri, sadaka daha sonra işte kurban falan bunlar bu dönemlerde çıkıyor yani. Geliyoruz milattan önce 1000. 10 e. Halkımızın hı hı. çok sevdiği bu tanrısal düşünmeye. Milattan önce binde insan artık kavramlaştırma yapmaya başlayabiliyor. Ve tanrı diye tabi biz bunun adını daha sonra koyuluyor ama onun niteliklerini içeren bir kişilik o zaman üretildiği, icat edildiği hatta, görülüyor görüyoruz. Tanrısal düşünme başlıyor. Tanrısal düşünmede Yavaş yavaş insanlık yani sistematizasyona doğru gidiyor. Bilgi elde etme metodu tümden gelim dediğimiz bir şey. Ona benziyor. Hı. Bilgi elde etme kaynağı olarak daha önceki hayal tahayyüle duyguları ekliyor bu sefer. Kendisindeki artık duygularını daha iyi okur hale geliyor. Ve yavaş yavaş da çok değişik o dağlan oralara buralara dağılan efendim değişik klanlar kabileler birleşiyor karşılaşıyor buluşuyor bir araya falan geliyorlar derken Tanrı e, kavramına ulaşıyorlar ve orada da mabet dediğimiz şey çıkıyor ilk kez. Şimdi demin siz medeniyet dediniz ya evet. şimdi ...insanlıkta iki tane şey var... ...çizgi var... ...biri insanlık çizgisi... ...fikir... ...fikirlerden oluşan çizgi... ...öbürü medeniyet çizgisi... ...pratik uygulama... ...tamam mı efendim... ...şimdi... ...bu çizgi bugün de halen devam ediyor... ...insanlık çizgisi diye bir çizgi... bu. ...bunun her döneminde... ...farklı... İcatlar yapılarak bu şey oluşmuştur. Önemli olan medeniyetten daha önce medeniyet uygulama olduğu için uygulamaya koyduğunuz fikirlerin, icat edilen fikirlerin ne olduğu önemlidir. Dolayısıyla insanlık çizgisinde tanrı ve mabet kavramını icat etmek ve edenler önemlidir. Bunları uygulamaya koyanlar ikinci aşamada derecede önemlidir, gelir yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla insanlık milattan önce 10 binde tanrı ve mabet kavramını icat etmiş. Daha sonra gelen insanlar bunları değişik şekillerde inşa etmişlerdir. Kimi cami, Kimi mescit kimi havra, kimi kilise, kimi tapınak, temple neyse yani. Değil mi efendim? Bunların hiçbir önemi yok. Aslında bu açıdan baktığımız zaman da medeniyet tektir. Medeniyet, diğerleri o medeniyetin farklı yorumlanmalarıdır. Nedir burada medeniyet? Ve onu belirleyen insanlık çizgisidir. Tanrı bu çizgiyi oluşturan kavramlardan bir tanesidir. Buna biri Allah diyor, öbürü Efendim Yahova diyor, öbürü İsrail diyor, öbürü Avatar diyor. Bu arada sorayım size, Hristiyanlığın tanrısının ismini bilen var mı? Orada da bambaşka bir teolojik konuya giriyoruz. Hristiyanlığın teolojisi. Hristiyanlığın Biraz, tanrısının adı yani. ne? Düşünsünler yani. Düşünme bizim işimiz yani. Düşünme. E sevk etme. İslamınki Allah, ki nedir? Bu iş böyle düşünme olmadan olmaz yani beni dinleyenler düşünme evet, işlemini hazır dinler, hiç düşün dinlemesinler. Hazırlar ee, çok da soru <gülüyor> geliyor çok güzel, ee, çok güzel çok de sorular güzel. geliyor güzel. şimdi kısa bir ara vereceğiz şimdi buraya kadar geldiğimiz <gülüyor> Verelim, bir saattir ee, vaaz buraya, ediyorum çok güzel e, çok güzel e, vaaz edersiniz diye zaten çağırıyorum <gülüyor> sizi e, konuşun diye e, şimdi buraya kadar geldiğimiz süreçte. Düşünsel evrim açısından baktığımızda e, sihir ve büyüden temel alan bir düşünce var. Tabii. Mitolojiye evriliyor. Tabii. Mitoloji de tanrısal Öyle inancı doğru. evriliyor. Tabii. Tabii. Buraya kadar geldik. Evet. Bunu tabii birazdan da detaylı şekilde tabii. soruları soracağım ve tabii. sonrasında konuşacağız. Kısa bir ara efendim. Tabii. efendim devam ediyoruz. Canlı yayın sorguluyorum devam ediyor. Yayınımızda e, yoğun bilginiz var. Sorularınızı ve yorumlarınızı görüyorum. E, teşekkür ediyoruz e, katkılarınız için. Tabii e, Niyazi Bey e, ilk blokta bir e, soru sormuştu. E, i̇zleyicilerimiz düşünsün diye. E, Hristiyanlığın tanrısı e, netris demişti. E, genellikle e, bu konuyu düşünen, sorgulayan izleyicilerimiz ya aklımıza İsa ve kutsal ruhu Yok, geliyor değil, e, değil. diyorlar. Değil, değil mi diyorsunuz? Değil. değil. Ee, birazdan ona da gireceğiz zaten. Tamam. Ee, şimdi şu medeniyet kavramı... Ee, hani bu Göbeklitepe ile ilgili de e, sorular var size. Yani bu Göbeklitepe'de ilk tapınak oluştuğu... Bu ilk tapınağın oluştuğu yerde... insan beyni e, soygulayıp tapınağa da e, kurduğu için... İlk medeniyet onun etrafında kurulmuştur... ...diyebilir miyiz? Şimdi... ...tabii medeniyetin başlangıcı orası. Orası. Ee, e, fakat... E, ...insanlık çizgisi... ...ilk insanlıkla başlıyor. yani medeniyet... ...başlangıç değildir. İnsanlık çizgisi ilk başlangıçtır. Çünkü... Medeniyetin başladığı, başlatıldığı mabet ve tanrı kavramını gördük ki oraya gelene kadar totemizm, animizm, ruh, evet. efendim, insanüstü, doğaüstü, evrenüstü, güç kavramları gibi pek çok e, altyapı var. Bunlar hep düşünürler tarafından icat edildi. Ve bina yapabilme aşamasına gelme de var yani. O arada binlerce sene... Mağaralarda, o kovuklarda, oyuklarda yaşıyorlardı. Derme çatma bir şeyler yapıyorlardı. İlk kez orada kerpiçten herhalde taş kullanarak, toprak kullanarak yani insan doğa malzemesini baya tanımış yani. Ateşi bulması, işte kiremit yapabilmesi yani yakması, çömlekçiliğe gelmesi kim? Daha sonra Adem tamamen çömlekçiliğinden esinlenerek ve animizmden de alınarak e, üretilen bir kavram. Aslında Adem e, bilime göre ve felsefeye göre mitos bir kavramdır yani. Gerçek bir kavram değil yani. Gerçek bir kişi değil yani. Şimdi tabii bizim... Bir dakika. Orası çok önemli oldu. Tabii. Bilime ve felsefeye göre Adem Gerçek bir kişi değil. Değil. Mitostur. Ne olabilir o zaman mitos... Düşünen ilk varlık mıdır acaba? Yani... Akleden. Onun Adem'le ilgili bilgimiz biraz Mezopotamya Sümer mitoslarında başka kişilikler var. Mitosla üretilmiş. İlk olarak Tevrat bunu şey yapıyor, formüle ediyor. Fakat Tevrat'ın formülasyonunda da e, bilimsel ve e, felsefi olarak baktığımız zaman... Çok çelişkiler var. Mesela Adem anası babası var diyor yani Adem'in. Başı karılarla da evleniyor yani. Şimdi tabi dersimiz programımız din olmadığı için ben tek boyutlu savunmacı anlatmıyorum. Sorguluyorum. Felsefe sorgulama olmaksızın olmaz. Savunma ile felsefe olmaz. Savunma olursa teoloji olur, onu da anlatacağım dinsel düşünmeden. Evet, ya bu dinsel düşünme tabii konumuz din değil, e, düşünme e, evreleri insanoğlunun. O zaman şuraya getireyim e, konuyu, şimdi aklıma şöyle bir şey geliyor. Hani dedik ya göbeki Tepe'de ilk tapınak yapılmıştır, insanlık tanrısal inanca orada e, geçmiştir. E, ama e, bunu peki neden yapmıştır? Neden böyle bir ihtiyaç tutmuşuz? Benim şöyle bir yorumum olacak. Daha önce burada Sayın Sinan Canan'la yaptığım yayında da sormuştum kendisini. Hani medeniyet kavramından bahsettik, uygarlıktan bahsettik. Yani insan nüfusu arttıkça, kabileler birbirine yaklaştıkça artık insanlar üretirken, tarım yaparken bir başka tanımadığı insanla üretmeye başlıyor. O insanı tanımıyor. Ailesini koruma amaçlı, çocuklarını koruma amaçlı... Ee, kavga ihtimalinde engelleme, çatışma ihtimalinde engelleme amaçlı bir korkutucu unsur olarak mı üretmiş olamaz mı acaba o tapına e, insan? Yani nüfus çoğaldıkça bir tapınak bu işte insanın e, zihinsel karakteri ile ilgili bir şey. Şimdi siz ben şunu önce düşüneyim şunu üretimde üretmiyorsunuz ki hele o zamanlar. Siz düşünme işlemi yapıyorsunuz, zihniniz gelişiyor ve zihniniz bir şey üretiyor, icat ediyor. İhtiyaçlar da elbette var ama eğer zihninizin, aklınızın çapı o ihtiyacı karşılayacak düzeyde gelişmemişse sizi onu yapamıyorsunuz yani. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi... Bu e, yerleşikliğe başlaması olarak gösterilir. yerleşikliğe başlıyor, yerleşmeye. Zaten o zamana kadar dediğimiz gibi bir e, insan üstü güç kavramı oluşmuş. O mabetler biz bugünkü mahabbetler gibi almayalım onu. Oralar bir e, şeyle beraber gidiyor. Tanrı evreni, evren ne kadar biliyorduysa evreni o zaman ama, Tanrı şehri olarak görülüyor artık her yerleşim merkezi. Tanrı şehri. Tanrı şehir şehir Tanrının olunca bir de Tanrı evi yapıyorlar artık. Buna birlikte gidiyor. Tanrı evi zaten evreni de yöneten her şeyi yöneten artık simsiyahı gökyüzünü Tanrı olduğu için insanı da. Tanrı'nın yönetmesi gerekir. Düşüncesine ulaştığı için yapıyor onu. Ve orada zaten asıl şey başlıyor. İnsanın ulaşmak istediği hedefe ulaşmada Tanrı'yı kullanması geliyor. Tanrı'nın gücünü kullanması başlıyor. Çünkü insanı yöneten orada bir insan ondan bir farkı yok. Bir insan üstü güç gerekiyor. Ama İnsan üstü güç olunca bunun bir de aracıları türemeye başlıyor. Din adamları. Yani önce üfürükçülerdi. Sonra kahinler oldu. Gelecekle ilgili haberler ki, gelecekle ilgili genellikle hava tahminleriydi. Yani. Anlatabiliyor muyum? Kahinler. Sonra bu Yahudilikte Kohen oluyor. Bugün Kohen soyadı da oradan gelir. <gülüyor> Kahin yani. O ilk şeyler. Ondan sonra aracılar başlıyor. Aracılar. Neyse biz o boyutlarına fazla girmeyelim de. Bu tanrı şehri ve tanrı evi kavramı başlıyor. Artık sadece o, o, o aralar yavaş yavaş o Mezopotamya'nın kuzeyi ve güneyine doğru Basra'ya kadar yani güneyi Irak'ta, kuzeyi bizde bir sürü şehirler oluşmaya başlıyor. Her şehir ayrı oldukça her şehrin bir tanrısı olmaya başlıyor. Her şeyin bir tanrısı oluyor şehrin. Ve her şehirde de Tanrı evi oluyor. Bizde Kur'an'da da Beytullah olarak geçer. Yani aynı şey gelir. Şimdi aslında tabi böylelikle çok tanrıcılık çıkıyor. Ya Ama... Her şehir her topluluk kendi kutsalını mı yaratıyor? <gülüyor> tabi Aslında şu yanlış bilinir. Çok tanrılığın olduğu dönemde bile hatta daha sonra o oldu da bu ilk çok tanrılığın çıktığı zaman da bile insanlar aslında tek tanrıya inanıyorlardı. Herkesin tek tanrısı vardı. Kendi sitesinin tanrısı, şehrinin tanrısı bir şehrin insanları bir başka şehrin tanrısına inanmıyordu ki. Peki o tanrı maddesel bir? E, Artık nasıl onlar etmedi? onu kabiliyorlardı hmm. işte o zaman. Ya tek yani, hmm. ama her yani şey tanrısı Günümüz inancına bir tane. günümüz inancı gibi miydi yoksa mesela dediğimiz gibi hayvana tapıyorlar işte. Şimdi şekle o zaman tapıyorlar. sadece tanrı olduğu için tanrının nitelikleri, sıfatları ve fonksiyonlarıyla ile ilgili düşünmüşlerdir. Henüz tanrıya efendim ibadet, öbür dünya, cennet cehennem, hesap, melek, şeytan, bunlar yok. Bunlar yok. Bunlar dinsel düşünmede var işte. Şimdi tanrısal düşünmede sadece tanrı var. Tanrının fonksiyonları ne yapar, vurur, döver, işte fırtına yapar. Ya peki günümüzde e, Tanrı inancında bir yani bir iyilik kavramı vardır. O Tanrı inancı, inancında yani tanrısal inançta e, aynı e, inanç şeklim vardı yani iyilik o dediğimiz varlık bize iyilik getirsin bize i, iyilik getirsin diye ona kurban ve kurban e, e, e, hediyeler veriyoruz diyor. ama kötü olmuyor mu hiç? Bu <gülüyor> Hep kötü sürekli kötü de e, sürekli kötü tabii sürekli asıl orijinal yapısı kötü. İyilik yaptırabilmen için senin bir şey yapman gerekiyor. Bir şey yapmazsan kötü olur. Kötü, evet. Orijinal, asıl karakteri kötü. İlk zamanlarda öyle. Daha sonra Mazdekizm, Zerdüşlükle beraber Tanrı ikiye iniyor. Bir iyilik, bir de kötülük Tanrısı olarak. Orada iyilik tamamen ekleniyor. Ama iki Tanrı, ayrı ayrı Tanrı bunlar. Milattan önce 2000. Ama orada Sümer, Babil, Akat e, anlayışlarında tanrılar konseyi oluşturuyorlar. Yavaş yavaş insan siyasal sistemi geliştirerek ona paralel olarak ki paralel kelimesini de kullanamaz olduk. Zaten biz böyle her şeyi tüketir, harcarız, bir şey icat edemeyiz bir kelime çıktı paralel onu da kullanamaz olduk yani birileri paylaştığını içini çıkardı etti neyse ama ona paralel olarak artık yöneticiler çıkıyor işte efendim krallar çıkmaya başlıyor bunların hmm. yani insan ama yetkili insan karakterine bakarak Tanrı'nın tavsiyisi tasavvuru geliştiriliyor. Ama önce yönetici ve idareci olarak Tanrı'yı görüyor insan. Önce onu görüyordu. Evet. Sonra insan da olunca i̇nsan devreye giriyor tabii. Sonra. Onun için orada şöyle aşamalar var. Tanrı kral, kral Tanrı aşamaları var. Yani çok muazzam ve bilgi malumatı, malzemesi var yani. Allah razı olsun o bilim adamlarından. Ömrünü vermiş bir tek kavramı ortaya çıkarmak için bunların çoğu demeyeceğim yani içinde hiç Müslüman bile yok yani bir tane bile yok yani eline öyle çalışıyor sen ona kalkıp da baş edeceksin falan biler yani şans yok neyse geliyoruz şeye, o arada Tanrılar konseyi oluşturuyor insanlık yani şura falan diyoruz ya danışma. İlk ilkel de demokrasi şey de var. Mezopotamya'da var yani. Sümerlerde, Babillerde, Akat'larda var. Tanrılar 12 tane tanrı yapıyorlar. Bir tane baş tanrı yapıyorlar. Diğerleri beraber kararları alıyorlar ama baş tanrı görev taksimatı yapıyor. Hava ile ilgili birisi işte anıya veriyor. Su ile ilgili işi işte enn ile veriyor falan. Sonra marduklar falan çıkıyor ve insanın yaratılması konusu gündeme bu zamanlarda geliyor. Mitoslarda anlatılıyor. İnsanın topraktan, çamurdan yaratıldığı. Yaratma kavramı ama o zaman çıkıyor. önce 5000 o civarlar. Burada tabi... insanın çamurdan geldiği tabii, tabii. yazıyor mitoslarda. Kingu e, yaratıyor insanı çamurdan yani, yapıyor. Yani Kutsal, kutsal olarak gördüğümüz e, kitaplardan önce. E, tabi Tevrat onlardan bunlar, alıyor. İlk formüle eden Tevrat'tır. Kur'an-ı Kerim bunları alıyor, kullanıyor. Ama ben şimdi onlara fazla girmek istemiyorum. E, çünkü bu doğrultuda Kur'an üzerinde bir çalışma yapılmış değil ne bizim tarihimizde ne de bugün. Ben yaptım o çalışmayı. O çalışma, önce ben bunu Tevrat üzerine yaptım. Tevrat'ta sosyal düşünce ve siyasal düşünce çalışmaları. Orada bunların karakterini, Tevratların karakterini tanıma fırsatım oldu. Aynı metodoloji ki buna bilimsel ilahiyat diyoruz. Kur'an-ı Kerim'e uyguladım. Bakayım ne çıkacak dedim. Tabii sonuçla yani kitabın çalışması da bitti deniz basmadım basmıyorum. Dursun biraz daha bitsin, oluşsun diye. Elbette da ulaştığım sonuçlar var. Yani Kur'an-ı Kerim'in bunları kullanması bambaşka amaçlıdır. Yani Niyazi Bey çok ilginç bir yere geliyorum. Ben i̇lk bölümde dedik ya sihir büyü. Mitoloji tanrısal inanç Sonra da ilahi e, dinler, tek tanrı tarafından gönderilen dinler. O işte dinler. binden itibaren. Ama yani Kur'an Kur'an'ı da içine kattığınız bunun. E, Kur'an'ı da içine katarak hepsinin aslında temelinde bu sihir büyüden e, bir temel aldığını söylüyorsunuz. E yani şimdi cinlerden bahsediliyor. Cinler aslında ilkel insanın e, ateşsiz, e, dumansız ateş dediği bu şimşeğin çakmasıyla icat ettiği bir kavramdır. Sonradan buna cin denmiş ama o kavram kullanılıyor. Bu yeni bir icat değil. Ama Kur'an'da bahsedilen cin kavramı bu, bu mudur? Söyleyeyim. Söylediniz Bütün midir? Bütün kutsal kitaplar için şunu söyleyebilirim. Hiçbirinin kendisinin özgün icadı yoktur. İnsanlığın o döneme kadar zaten üretmiş olduğu insanlığın zihinsel ürünlerini almışlardır. Bunu hepsinde görüyoruz. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da görüyoruz. Yani bir şey söyleyip de aa öyle miydi diyen yok. Biz bunları biliyoruz. Bilmediğimiz şeyi söyle diyor insanlar. Şimdi gene geldik gene döndük o din işine. Kurtulamıyoruz. çok, önemli ama, çok önemli ama e, sizin Cevabınıza göre düşünüyorum ve diyorum ki din dediğimiz kavramda insanın düşünsel evriminden geçen bir süreç midir? İşte siz karar verin söylüyorum nasıl oluştuğunu. Hmm. İnsan beyni üretmiştir re geliyor. Nasıl ama... oluştuğunu işte yani bilimin tespiti bu ama hmm. dersin kardeşim ben tanımıyorum bilimin tespitini. Bana göre böyle sana göre öyle olmasının. Bilim ve entelektüel piyasada hiçbir değeri yok yani. Çünkü araştırmaya dayalı değil. Hayal tahayyül yani sihirsel ve mitolojik düşünmenin metoduyla konuşuyorsun. Bir kıymeti yok. Değeri yok. Kapalı devre içinde kendi insanını sömürürsün bunlarla. Yani dünya piyasasına çıkamazsın. içinde oradan beş kuruş bu ülkeye kazandıramazsın. Dışarıdan aldığın borçlarla bu ülkeye gelen parayı... İnsanları, milleti, ülkeyi, devleti Söyüşleyerek kendi cebine aktısın Başka bir şey olmaz Bir kuruş kazandıramazsın yani Şimdi geliyoruz Milattan önce bine evet. Felsefi düşünme başlıyor Filozoflar altıncı asırı İşte Thales'le falan ama Homeros falan Sekizinci asır milattan önce Binden itibaren başlıyor Şimdi bu bin çok önemli Binde Felsefi düşünme Felsefi düşünmeye başlıyoruz. Akılcı düşünmenin ilk adımları mı? Şimdi onu da orada Hı. aklı baştan ikiye ayırmıştık. Biyolojik akıl ve lojik akıl diye. Lojik aklı da ikiye ayıracağız. Biri sistemli akıl, öbürü sistemsiz akıl. Biz sistemsiz akılla yapılan düşünmeye sofistik düşünme diyoruz. Milattan önce bine kadar da insan beşeri aklıyla üretti bütün bunların hepsini. Ama sistemli akıl değildi. Sofistik, sistemsiz akıldı. Hayal, tahayyül, kuralları yok. Binden itibaren insan aklına format çekiliyor. Sistem getiriliyor. Kurallar, ilkeler getiriliyor. Mesela Birkaç tanesi tabi. Mantık da onunla beraber çıkıyor. Zaten İngilizce'de logic mantık demek. Ama mantık akıl işidir. Aynı zamanda da ilk akla da insan logos diyor. Logos. Logostan kaynaklanan lojik bilimler ürüyor bugün. Bilime de geldiğimiz zaman iki tane. Daha ki bu ülkenin ben size söyleyeyim. Bilim katmanı bile bu bunun ayırdığında değil. Hiç unutmuyorum derste ilk felsefe dersine girdim ilk dersten bir, bir iki sene önceydi. Loji nedir diye sordum öğrencilere. Yani bizim üniversitem ilk 25.000'de öğrenci alan bir üniversite yani. Çok değerli bir üniversite hakikaten. Ama o ilk ana ilk orta liseden gelen Öğrencilere soruyorum. İki milyon kişi üniversite sınavına giriyor. Yirmi beş bin kişi, ilk yirmi beş bine girenler bizim üniversiteye giriyor. Hı hı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne. Hiç cevap veren olmadı bizimkilerden biliyor musunuz? Afrikalı bir öğrenci cevap verdi. Hocam dedi, Logos'tan gelir loji, logosla üretilen bilimdir dedi. Hocam biz afra tafra, hava mava biz uçuyoruz. Gerçekte de biz yokuz hocam Ama şunu da soruyorum tabii ben aynı zamanda analiz yapıyorum. Ne kadar zamandır insan var diye sordum. Hocam Hazreti Adem bakın benim soru ne? Ne zaman o kim söylüyor ha ilk hatırladık tanrısal düşünmede kim sorusu çok önemli hı hı. hocam 4 milyon 3 milyon 1 milyon diyebilen çıkmadı anladım ki ana ilk orta ve lisede ya din dersi hocaları çok iyi çalışıyor ya da diğer derslerin hocaları da din dersi anlatıyor Herkes Adem'i biliyor ama antropolojik bilgi 5 milyon, 3 milyon, bilen yok. Şimdi kim sorusu, tanrısal düşünmenin sorusu kimdir hocam, kim sorusu? Bakın diyeceksiniz ki yani 10 bin sene önce bugünle ne ilgisi var? Getireyim. Kim yarattı? Bu evreni kim yaptı? Bak kim sorusu. Tanrı dedi öbürü kendi diline isimli, aynı hepsi Tanrı'ya çıkar. Bitti kurtuldu. Ne nasıl sorusuyla iş yok. Şimdi bu tanrısal düşünmeyi aşamayıp da akılcı ve bilimsel düşünmeye gelemeyen toplumlarda bugün kim sorusu gene çok hala çok önemlidir. Kim başbakan olacak aylar yıllar öncesinden öyle mi? Kim Cumhurbaşkanı olacak? Kim rektör olacak? Kim genel müdür olacak? Kim vali belediye başkanı? Bakın kim? Yani Avrupa'da yani çağı yakalamış, ülkelerde kim başkan olacak? Kim cumhurbaşkanı? Olacak? Hiç önemi oluyor mu? Olmuyor. Neden? Bununla bağlantılı olarak kim sorusunda iseniz Başbakanın kim olması, Cumhurbaşkanı'nın kim olması, yani yetkili kimin olması herkesi ilgilendiriyor. Niçin? Çünkü kim sorusunun olduğu yerde kişicilik vardır. Kişiciliğin olduğu yerde kim dönemi aşaması milattan önce on bin vardır. Akılcı ve bilimsel düşünmeye geldiğiniz zaman kurum vardır, sistem vardır, kurallar vardır. Kim gelirse gelsin hiç kimse bir gecede bir gemi et ithalatı veya leblebi ithalatıyla zengin olamazsın. İsteyen ithalat yapabilir orada ama kim sorusun ne olduğu yerde isteyen ithalat da yapamaz zengin de olamaz. Kadroya da giremez. Yani güncel şeylere de girmek istemiyorum ama ama ama iyi de oluyor? örnekleme güzel oluyor. Ama bunların bilimsel altyapısı var, bunu bileceğiz. Kim sorusu, kim egemen olduğu sürece kişicilik egemen olmaya devam edecektir. Ve orada da kurallar, kanunlar, sistemler egemen olmayacaktır. Şikayet edip durduğumuz durumların hepsinin hele de bu çağda olması devam edip gidecektir. Neyse geldik bin. Bin önemli. Niye? Niye? İlk kut, semitik kutsal kitap Tevrat binde yazılmaya başlar. <gülüyor> milattan önce 1100 Bakın peki hocam bu şimdi şey, atlamayalım bu felsefe konusunu. oraya geliyoruz ha, Hı, felsefe, işte, tamam. geliyoruz. O aradayız şu anda. Evet. Abi o çok önemli. Şimdi Musa'nın milattan önce 1350'de yaşadığı söylenir, iddia edilir. Çünkü bu da mitos bir bilgi olarak kabul edilir bilim tarafından. Çünkü bilimin onu bilimsel bilgi olarak kabul edebilmesi için onu bulgulaması lazım. Bulgulayamıyor. Milyetten önce 1350'de Firavunla mücadelesinden bahsediliyor ya. O Ramses, o Firavun. 50 tane Firavun var. Ama anlatılan şeylerle bilim adamları ki bunların çoğu da teologdur. Hem de Yahudi teologudur yani. Biz onlardan çok kralcı oluyoruz. Onlar tespit ediyorlar bunları. Yahudi teologları. Tarih böyle bir kişiye rastlamıyor diyorlar. Zaten <gülüyor> 1350 Tevrat'ın yazılmaya başlanması 1100 100, 1100 milattan önce 250 sene sonra. Öyle mi efendim? Evet. Ha inanmak ayrı bir şey, inanırsın. Zaten. Hı -hı. İnanmak bilmeden olur. Bilirsen inanmayı aşarsın, kabul edersin. İnanma bilmemeye dayalıdır. Musa'ya atfedilen ilk 5 kitap Tevrat 39 kitaptır. Hı hı. İlk beşi Hazreti Musa'ya atfedilir ve bunların beş tanesi 500 senede yazılmış. Yani Yahudi bilim adamlarının teologlarının Teologların tespitleri. tespitleri. Şimdi neden önemli? Bakıyorsunuz Tevratın bu 500 yılda yazılan şeyinde felsefenin biraz sistematikliğini görüyorsunuz da ondan. Yani çok şey söylenecek bilgi Peki bazı... Peki teologla mı? filozof arasında... Ha, geleceğim hikayemiz. onlara daha Hı. sonra şeyde geleceğim. İsteyen örnek verince teolog, Tabii filozof... Tabii çok doğru haklısınız onun dinsel düşünmede geleceğim. Tamam. Çok önemli bunlar. Yani bunları bilmeden ve yapmadan biz boşuna uğraşırız. Altıncı asır işte Thales işte Sokrates falan Sokrates. geliyor. Bunların yaptığı şey... ilk kez sistematikleştirdiği bu beşeri akıl ki ilk en ilkeli Logos'tur. Logos'la o zamana kadar insanlığın ürettiği kutsal kitaplarda var olsa ki o ana kadar sadece Tevrat'ta var. Önce Tavratı hallaç pamuğu gibi atıyorlar. Şahane bir. Filolojik açıdan çıkan aynı zamanda bilimler de oluşmaya başlıyor filoloji, dil bilimi falan. Yani ee, Onları böyle bir irdeliyorlar. Çelişkilerini ortaya koyuyorlar. Sistematiksizliklerini ortaya koyuyorlar falan. Ve ilk boğuştukları şey o ana kadar ki Tanrı tasviridir. Boğuştukları. İlk boğuştukları odur. Çünkü felsefe sorgulama ile olur. Ve sorgulama da var olan mevcut bilgilere o karşı olur. O nedenle bütün filozoflar çağlarına kadar var olan öncelikle o fikir ve bilgileri sorgulamışlardır. Bunun için bir e, olay da anlatılır. Filozoflar ilk tanrı sorgulamasına başladıklarında o zaman tanrılar genellikle çünkü insanlığın bayağı dili de yanmış hep köle yapmışlar o Sümer dönemde beş bin on bin sene tanrı kullanılarak insanı köle yapmışlar çoğunluğu başta birkaç kişi efendi olmuş. Zaten Rab ve Abd kelimeleri bunlar ikisi de Tevrat'ta var oradan gelir yani Kur'an'da var ama Rab ve Abd. Abd. Abd kul köle demek Kuyun. Rab efendi demek. Tamamen efendi köle sistemi çıkıyor o dönemde bu <gülüyor> hiyerarşik ilişkiyi sistemi Tanrı insan arasına taşıyarak tasvir ediyorlar. Kim yapıyor bunu o günün aristokratları. Şimdi aristokratlar diyor ki baba oğul o da o zamandan çıkıyor aslında şeyden beri var yani. Tevrat'tan önce de var. Tevrat onu kullanıyor. İncil oradan alıyor yani baba oğul tanrının baba eee insanın oğul olması. Aristokratlar diyor ki biz tanrı babanın çocuklarıyız. Biz de kimse bir şey yapamaz. Tabii o arada bir köle isyanı oluyor. Köleler, bu aristokratları iyi bir benzetiyorlar yani. Mahvediyorlar. Filozoflar diyor ki, bugünün filozofları. Ya şu tanrı kavramını bir sorgulayalım bakalım diyorlar. Şu sistematik akılla, o sofistik, hayal ve tahayyül ve duygulara dayalı yapılan tasviri bir eleyelim bakalım. ...şu soruyla başlıyorlar. Ya bunlar o tanrının çocukları değil ya bu tanrı bunların söylediği tanrı değil. Böyle başlıyor. Ve geliyor milattan önce 5 diyelim. 1500 2000 2500 sene sonra geldiği aşamayı ayrı konuşuruz hı hı. yani. Konuşacağız. Evet. Şimdi sorguluyor. Ve bu sorgulayan filozoflar hep biliyorsunuz dışlandılar. Sadece dışlanmadı. Ta o zaman bile kafir ilyan edilerek idam edildiler. Sokrates, Aristo. Bunlar hep öyle oldu. Bak o zaman bile. Siz, milattan siz, önce 5. Beş, 5. asır. Sistemi çoma sottuğu için. E tabi. De. Kafir demek Sisteme sok çomak sokan kişi demek. Tanrı'ya inanmayan çok kişi demek olurdu, değil. Kafir demek. Evet. Onun için kafirler yani egemen güçlerin, sömürgecilerin kafir dediklerini ben başımın üstüne koyarım. Onlar çok değerli insanlardır ve insanlık için onlar vardırlar. Kendi hiçbir çıkar peşinde olmayan kişilerdir. Ve bugün uçak varsa, motor varsa, internet varsa onların sayesindedir. Demokrasi, insan hakları, eşitlik varsa onların sayesinde. İnsanilik varsa onların sayesindedir. Asıl kafir olan onları, onları kafirlendirerek öldürenlerdir. Nitekim onlara dikkat edin bakın mesela. Sokrates'i alın. 51 kişilik bir jüri onu yargıladı. Değil mi? Mahkum etti, baldıran zehiriyle idam ettiler. Tabi orada ahlakla ilgili, ancama ahlak filozofudur. Seni kaçıralım diyorlar, şeyden ha. hapisten olmaz diyor, ahlaksızlıktır diyor. Mahkemeyi, yani işte avukatların, avukatlığın yaptığı gibi uydur kaydır bir şeyler söyle, seni affedecek bu mahkeme. Bunu Allah da yapmam diyor. Savunmasında diyor ki Sokrates şeye, Yüriye ölümden korkulmaz diyor. Çünkü ölümün çaresi var. Allah Allah nasıl diyorlar? Ölürsün kurtulursun diyor. Ama yanlış yapmaktan kurtulmanın çaresi yok. Çünkü yaptığın yanlış kıyamete kadar sizin peşinizden gelir. Bugün Sokrates'in ismini bilmeyen kişi var mı 2500 yıldır? Yok. Peki onu mahkum eden jüri yiminin bir tanesini bilen var mı? Yok. İnsanlık insanlık insanlık tarihine geçen bir katkıyla insanları insanlara filozoflaradır bunlar. Önce filozoflar sonra bilim adamları. Burada din adamlarının bir tane din adamı yok. Onu söyleyeyim ya. Yani. Ama teolog var. ma din adamı yok. Hepsi sömürgeci çünkü. Bunları teknoloji ilerledikçe bir gün klonlayıp tekrar diriltecekler. Aristo'nun son izlediğim mezarını bulmuşlar. Onun için ölüyü yakmamak lazım. Ölüyü yakmamak lazım. Aristo'nun mezarını bulmuşlar. Atina'nın 80 kilometre batısında mı ney? Klonlayacaklar adamı. 2500 yıl önce ölmüş. Çok değil. 30 bin yıl önce ölen Rusya'da bir beyaz ayıyı klonluyorlar şu anda. Şimdi ben diyorum ki inancı olan da yapsın bu, şeyleri, bu katkıları. Hem bu dünyada hem öbür dünyada dirilsin. Fena mıdır yani? Hı? Şimdi geldik bu felsefi düşünmeye. Bu felsefi düşünmeye. Bu, bunu tabii nasıl yapıldığı bizde felsefe tarihi bile okutulmuyor. Ki felsefe tarihi, felsefe açıdan da iki tanedir. Bir Felsefe tarihi bir pratik uygulamalı felsefe. Bu ülkede uygulamalı felsefe yapabilen bir tane filozof zaten yok. Felsefeciler var. Onlar da Aristo ne dedi? Eflatun ne zaman öldü gibi felsefenin dedikodusunu içeren felsefe tarihi yapıyorlar. Sistematik, pratik felsefe düşünme nasıl yapılır? Öyle bir ders yok. O olmadığı sürece... Hiçbir şey olmayacak. Çünkü o bilimsel düşünmeye geldiğimiz zaman anlatayım. Buradan geliyoruz. Tabi müthiş bir sistematizasyon getirdi bu filozoflar. Akla format çektiler. Mantık bilimini, disiplinini çıkardılar. İlkeler koydular. Dediler ki ürettiğin bundan sonra ürettiğin fikir gerçekle ilişkili olmalı. Geçerli olmalı. Tutarlı olmalı. Çelişkili olmamalı. Fakat sofistik düşünmeyle yapılan düşünmelerin hepsi bunların zıttını içeriyor. Böyle yaptıkları için insanları atmasyon, tutmasyon, spekülasyon ve sonunda halüsinasyona götüren din adı altında tefeciler, sömürgeciler bunlara düşman oldu. Ve hakikaten artık efendim atmasyon, tutmasyon, hal hayal ürünü fikirlerin değersizleşmeye başladığını görüyoruz milattan önce 5. asırdan itibaren. Geliyoruz sıfıra. Sıfırda İsa doğuyor. Hazreti İsa Hakikaten değil mi? İsa, Musa, Asa bunlar hep aynı hı hı. E, dilin, Aramice, İbranice'nin kelimeleridir yani. Adem ve Adem cenneti de öyledir yani oradan geliyor. 30 yaşında peygamber oluyor, 33 yaşında ölüyor, öldürülüyor ve ondan 60-70 yıl sonra falan İncil'ler yazılmaya başlanıyor. Ve bu İncillerde zaten şeyi görüyoruz, felsefenin etkisini görüyoruz. Önce Yahudilikte görüyoruz, Milattan önce yüzde falan daha sonra e, onların da yani teolojik felsefe, felsefenin etkisi e, Yahudi teolojisinin e, çöküşünü mü sağlıyor? Yani biraz daha çöküşü, şöyle bir şey, daha açık yani Yahudi <gülüyor> <gülüyor> Yahudi teolojisinin teolojisinin tırnağı içinde diyorum e, çöküşünü. Ve Hristiyanlığın doğuşunu mu sağlıyor bu sorgulayıcı beyin? Felsefenin çıkışı bir kere teolojiyi doğuruyor. Daha önce zaten milattan önce yüzde peygamberliğin kapanmasına sebep oluyor. Felsefenin gelişi. Peygamberlik milattan önce yüzde Yahudilerde bitiyor. Diyor. Son peygamber. Felsefenin etkisi. Sonra bu kutsal kitaplara ...felsefenin perspektifinden... ...bakmak zorunluluğu doğuyor. Çünkü artık... ...söyleyeceğiniz her şey... ...insan aklı... ...beş asır, altı asır artık şey olmuş. Değişmiş. O eski akıl yok ki. Yani sıradan halkta da yok aslında. Ama önce... ...toplumların... ...kafa katmanını ikna etmeniz lazım. Kafa katmanları artık... ...düşünürleri... Bu yeni sistematik felsefe ile düşünmeye başlıyorlar. O nedenle artık söylediğiniz şeyin rasyonel olabilmesi için bu sistematik aklın testinden geçmesi gerektiği başlıyor. O nedenle İncil'ler de yazılıyor. Onlarda da hep görürüz felsefenin etkilerini. Tabii. Ama Milattan sonra 3. asırda teolojik dediğimiz bir düşünme başlıyor ve aynı zamanda dinsel düşünmedir bu. Dins, ha, bakın felsefi düşünmenin bilgi elde etme kaynağı, şey, metodu tüme varım ve tümden gelimdir. İkisini de kullanır. Bakın daha önceki insanların ama hayal tahil falan onlarla işi yok artık. Tümden gelim ve tüme varım. Düşünmeye başlarken tümden gelimle başlar ama düşünmeyi tüme varımla yapar. Bunları da açıklayacağım ne olduğunu. Bilgi kaynağı sadece ve sadece bu logos dediğimiz sistematik beşeri akıldır. Başka hiçbir kaynağı yok. Akıl, koca bir akıl. Ama beşeri akıl, biyolojik değildir. Onun için ilk filozofların zamanında... ...bilim adamlarıdırlar. Tabi onu da anlatacağız... ...çağımızdaki... E, ...sistemli, modern... ...bilime kadarki bilimin de... ...metotlarını anlatmamız lazım. O da çok farklılaştı. Ama felsefe teolojiyi de doğurdu... E, ...dediniz. Teolojiyi doğurdu, evet tam yeri şimdi söyleyeyim onu. Teoloji... ...felsefeyi... dinin hizmetinde kullanmaktır... Ma felsefe değildir. Sorgulama olmadığı için felsefe değil, düşünmedir. Çünkü filozofların fikirlerini ve sistematiğini dini savunmak için kullanır. Dinin hizmetinde kullanır. Nitekim bunu Batı'da Batı'da o zaman Batı'ya geçti. Batı derken yani Avrupa'da efendim 1500 yıl teolojik düşünme yapıldı. Burada buna İslam dünyası 9. asırda zaten 7. asırda gelir İslam. 8-9'da tercümeler derken bu eski filozofların ve bilim adamlarının eserlerinin tercümesi yapılır. Ondan sonra düşünme ama teolojik düşünme başlar. Mesela biz Elkindi ve Farabi önemli özellikle çünkü Türktür Türk ilk Türk teologudur filozof değildir çünkü o da İbn Rushd'ı İbn Sina'da. Öbürleri de giriş bölümünde şöyle derler: Amacımız kendi İslam'ın Tanrısı Allah'ın varlığını ispat etmektir. Böyle dediğin an Felsefe yapmıyor. Filozof, filozof olamazsın. Böyle. Olamazsın. Çünkü yok. sorgulamıyor. Abitti. Sorgulanmıyor. teolog durlar. İslam filozofları değillerdir. Zaten bu 1500 yıllık dinsel düşünme döneminde filozofluk pek yok. Var tek tük var ama kaçak olarak var. Ve onlar da şeyi de var. Katoliklik de var. Katoliklikte. Tabii katoliklikte var. Vereceğim birkaç örnek. <gülüyor> Şimdi 1500 yıl 1500 yıl ama tabii bu düşünme öyle acayip bir şey ki papalık tabii tek organize güç papalıktı. Ama papalığın içerisinde papaların hemen hemen hepsi Özgür düşünmeye karşı olmuşlardır. Ve filozofların hepsini hemen hemen, tek tük vardı zaten çok azdı, açığa çıkan, <gülüyor> Engizisyon Malkemesi'yle 1500'lerde kuruyorlar. Yakmışlardır, mahkum etmişlerdir, öldürmüşlerdir. Burada antiparantez şunu söyleyeceğim. Bugün, Batı bilimi, Batı medeniyeti, Batı felsefesi diyoruz ya bu çok yanlış bir kullanımdır. Niçin? Çünkü Batı toplumunun ürettiği bir kültür değil ki bunlar. Bunları birkaç hazbel kader orada yaşamış olan düşünür icat etti ve üretti ve onlar da halk onları yabancı gördüğü için o kültüre yabancı gördüğü için Aykırı gördüğü için dışladı ve öldürdü ama pes etmedi bu adamlar düşünürler. 1500 sene gıdım gıdım azar azar efendim, düşünme işlemi yaptılar ve sonunda düşünmeyi insanlıkta egemen kıldılar. Ve batı toplumu da daha şurada bir asırdır onlara uymaya çalışmaya başlamıştır. Çünkü batı ürünü değil bu, insanlığın ürünü, insanlık çizgisinin ürünü. Bu insanlık bambaşka bir şey. İnsanlarla oluyor ama bambaşka bir şey bu. Ve insanlığın hedefi var tabi. Onu da daha sonra söyleyeceğim. Sorular mı var? Ne var? Var var, çok soru var. Ee, bir, bir saat daha olmuş. Biraz... <gülüyor> ...hızlı mı geçiyor zaman? Ee... Yani ben şunu söyleyeyim... ...bu 5 milyon yıllık bir olay... ...ben kitaba sığdırmaya çalıştım ama... ...ben bu nakliyecilik yapmadım... ...bu kitapta. Hazmettim, algıladım sonra... ...salgıladım yani. Hazmederek. Çok geniş... ...uzun bir konu ama... ...ana hatları bile dahi bu ülkede bilinmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu ana hatlar bilinmediği sürece... ...bizim bir milim... ...ileri gitmemiz mümkün değil patinaj yapar birbirimizi her sömürür da. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ee, araya beş dakikamız var. Beş dakikada konumuzun dışında ufaktan çıkıp izleyeceğimizin sorularını yönelteceğim. Sizin, tabii şimdi diyeceksiniz ki izleyeceğimizi dinemi kafaya taktılar, dinden gidiyorlar gene diye. Kızıyorsunuz böyle sorular ama çok soru var. Ee, sizin işte açıklamak lazım belki de bunu. Şöyle güvenli izleyeceğimiz var. Amatörce ateizm savunuculuğu mu yapıyor diyenler var. Ne diyorsunuz böyle eleştirilere, yorumlara? Şimdi efendim o bir kere anlamamış. O ateizmin de ne olduğunu bilmiyor. İkincisi i̇şte insanlık, lazım belki de. insanlığın gelişimini de bilmediği için ben ona söyleyeyim. Ateizm ne zaman çıkmış ortaya? Hangi düşünme biçiminin ürünü, bugünkü bir olgu, obje ve olayı ifade eder miyim? Bunlar çok basit, e, yani çok basit e, tanımlamalar. Evet, yanlış anlamış izleyicimiz e, diyorsunuz. Hiç anlamamış. E, bunun dinle ya da ateizmle bir alakası yok. Başka bir şeyden, yani bahsediyor. Ya, ee, biz başka şeyden bahsediyor konumuz. Ben, ben tabii bunları şey, soruyorum sizin sorularınızı. Mevlana bile öyle diyor. Ben, çaguyayım, tamburam, çaguyayım. ben ne diyorum, tamburam ne diyor. diyor. Ee, Hristiyanlığın e, tanrısı mı? konusunda ben, bilmiyorum. Siz ee, ona cevap vereceksiniz. Yehva'yı, Yehva'yı. Ne Yehova, Yehova, Yehova, Yeho Yahudilerin tanrısı. Diyan izleyeceğimiz var. Yani her şey bakın bu bizim Lord Lord denebilir diye Alakası yok Lord Efendi Rab demek. O unvan sıfattır zaten unvandır. Bizim insanlar her şeyi bilir ama her şeyi de yanlış bilir. Bunu bilin. Rab diye var. İşte kelime <gülüyor> Rab olarak da Rab. Unvandır Lord un aynı şeyi görüyoruz. İbranice Evet. Birçok yorum var bu Hristiyanın. Ayrıca Hristiyanın tanrısını niye sorduğunuzu da ben merak ettim. Ben de bilmiyorum. Hakikaten o anda geldi işte insan. <gülüyor> i̇nsan aklı çok böyle güzel. bir şey. Yani hangi aşamaya nasıl, ne zaman geleceğini, nereye hangi geleceğini bilmez. Bu da güzel oldu. Çok güzel oldu ya. Yani Yahudi söylediniz, işte İslam İslam'ın Allah'tır dediniz ama Hristiyanlığı söylemediniz. Siz söyleyin dediniz. Yani neden acaba? Kimcek öyle bildikleri gibi değil bu dünya. Her şey dini ya dini bildiklerini sanıyorlar. Yani akılca bir kilobit olan bir insanın dini de anlaması mümkün değil yani. Terabayt çağında hem öyle mi? Hem yani sanıyorlar. Sanı ve doksa ile demin söyledim yani. Zanla işimiz yok. Belkiyle ile de işimiz yok. Bilgi ve Resumelite, kesin resumelite. Akıl çapını genişletmek mi gerekiyor? Onu dini anlamak tabii. için. Evet? Akıl çapı Yazın önemli bana. bir kavram çok, oldu. Çok, Akıl çok çapı. Önemli, çok. İlgim çok, çekti o. Akıl çok. çapı. Kesinlikle. Çok örnekler de vereceğim Yani Ben dünyaya geldim, yaşıyorum, iyi yani. yiyorum, içiyorum yani diyerek Allah'ı, e, dini kutsal kitapları anlayamayız. Diyorsunuz. Hiç mümkün değil. Hiç mümkün değil. Nasıl her şey Allah'tandır deyip bir inanmış. İşte kim? Kim dediğin sürece sömürüleceksin. Boşuna ne bağırıyorsun ağlayan? Evet efendim. E, Niyazi Kahveci, Profesör Doktor Niyazi Kahveci e, konuğumuz, kendisinin Çağımız ve Türkiye Düşün ve Bilim alanları isimli e, kitabı üzerinden e, insanlığın düşünsel evrimini bu akşam sorguluyoruz. Hoş, bilgilendirici keyifli bir yayın oluyor. Yayına da ilginiz çok yoğun. Teşekkür ediyorum. Kısa bir aranın ardından hem benim merak ettiğim konular hem de siz değerli izleyicilerimizin merak ettiği, sorguladığı konuları Niyazi Bey'e, Sayın Niyazi Kahveci'ye yönelteceğim kısa bir ara. Müzik Evet canlı yayın sorguluyorum devam ediyor. Ee, Niyazi Bey sizin bu Hristiyanlığın tanrısını sormanız izleyeceğimizde e, bir aydınlanma yarattı <gülüyor> diyebilirim. Evet. Çok soru var. Baba diyen var. Papa diyen var. Yine Yahve e, diyenler var ki o Yahudiliğin e, tanrısı dedi Niyazi Bey değil dedi. E, merak eden izleyeceğimiz var. Evet baba, papat onu da söyledim. Ee, hiçbiri değil. Hiçbiri değil. <gülüyor> Kaldılar sınıfta. Evet sorguluyorum izleyiciye. Sınıfta kalmaz. Hristiyanlığın tanrısı nedir? Ee, lütfen e, soru ve yorumlarınızı e, yazın. Bekliyorum. E, peki şu din adamı kavramı e, önemli bir e, kavram. Nasıl doğu? Çünkü Günümüzde de aslında büyük bir sorun halinde. Siz bunun geçmişten daha ta tarihsel sürecinden açıklarınız <gülüyor> ama yani şu, bunun psikolojisini merak ediyorum. Yani bir insan çıkıyor diyor ki ben Tanrı ile iletişim halindeyim ya da ben daha bilgiliyim diyor ve bütün o insan topluluk da o o insana inanıyor. Ona biat etmeye başlıyor ve onlar da bir sistem kuruyorlar kendilerince. Ya bu, bu nasıl bir psikolojinin ürünüdür buna inanmak. Ya bir insan benden daha iyi. ...daha kutsal ve ona inanacağız. Şimdi filozofların... ...fonksiyonlarından biri bu oldu. Zaten din adamlığına... ...son verdiler. Çünkü filozofların hiçbiri... ...bu felsefi... ...çabalarını... ...istismar etmediler. Onları kullanarak... ...toplumu hiçbiri sömürmedi. Ama daha önce o sofistik düşünmeyi... ...yapanlar, kişiler... ...hep milleti sömürmek için... ...yani bir fikir ürettiler... Test edilmesi de mümkün değil. Yani e, kabul ettiriyorlardı. E, bilge kişilerdi. Ama hepsi toplumu sömürmüştür. Şimdi bu dinsel düşünme, dinsel düşünmede aynı tanrısal düşünme gibi tümden gelin metodu vardır. Tümden gelin metodu, yani yok tikelden, şey tümelden tikele falan o ayrı e, Asıl tanımı şudur, önceden ortaya sonculu koyarsınız, ondan sonra bütün çalışmalarınız o sonculu ispat etmeye e, mahkumdur, zorunludur. Mesela Tanrı var dersiniz, ondan sonra bütün çalışmanız, düşünmeniz Tanrı'nın varlığını ispata yönelik olmalıdır, olmak zorundadır. Bu, bu dinsel düşünce oluyor. Bu dinsel ve tanrısal düşünme, Evet bu ama tanrısal düşünceye, dinsel düşünceyi birbirine ayırır da e, şimdi e, şeyler malzemeleri de ayrı <gülüyor> ama metotları aynı sadece bilgi kaynakları da farklı bilgi elde etme kaynakları da farklı bilgi elde etme kaynağı dinsel düşünmenin bütün e, felsefe den önceki şeyler var hatta felsefenin de düşünmesi yani dinsel düşünmeden önceki bütün kaynaklar var. Neydi onlar? Hayal, tahayyül, duygular ve akıl. Beşeli akıl. Bunları dinsel düşünme hepsini kullanıyor. Anlatabildim mi? Şimdi, tüme varım metodu önceden <gülüyor> ortaya hiçbir peşin hüküm, soncul e, hüküm koymadan eğer filozof iseniz düşünme işlemi yapar, akıl yürütürsünüz bulduğunuz fikirler sizi hangi sonuca götürürse onu almak zorundasınız. Onu alırsınız. Bilim adamıysanız araştırma yaparsınız ve bulduğunuz bilgiler sizi hangi sonuca götürüyorsa onu alırsınız. Bu fikirler ve bilgiler eğer sizi Tanrı'nın varlığına götürüyorsa alırsınız. Yokluğuna götürüyorsa onu da alırsınız. Onun için bu Tüme varım metodu çıktıktan sonra gelişmeler oldu. Şimdi bu dinsel düşünme döneminde teoloji var dediğimiz gibi ama söyledim bazı papazlar, din adamları kilisede çalışıyor olmalarına rağmen gizli gizli düşünme işlemi yapıyorlardı. Tabii. Zaten papalık da ...şey diyordu... ...din adamlarına... ...yani şu felsefeyi bir bitirelim... ...yoksa o bizi bitirecek... ...onu bir alalım... ...din hizmetinde kullanalım... ...dinin içinde onu eritelim... ...ve bitirelim bu felsefeyi... ...yoksa bizi bitirecek... ...özellikle... ...bu düşünme <gülüyor> işlemini yapmak isteyen... ...papazlar bunu çok sevdi... ...aldılar... Düşünme işlemi yaptılar. Fakat bu düşünme işlemini yaptığınız zaman siz farkında olmadan aklınızın çapı genişliyor. Aklının çapı genişleyen e, bu oluşumda oluşumun içinde din düştü kayboldu yok oldu. Çünkü dinin aklı küçük kaldı. Onların e, düşünmeleri sonucu onların kafasında din kayboldu. Şimdi bu düşünme işlemi buraya geleceğim. Şöyle başladı. Önce Sümerlerle başlar. Din adamları. Din adamlarıyla başladı. Aslında çok faydaları doldu. Yazıyı buldular, hesabı buldular. 360'ı buldular, Kamer-i Şemsi e, takvimleri buldular yani. Yani. yani. Bunları dinler kullanıyor kamer Şemsi, hmm. Ay-i Takvimli güneşi. Kendileri icat etmedi, oradan aldılar yani, geldi. Neyse. <gülüyor> din adamlığından sonra din alimliği aşamasına geçilmiştir. Din alimliği aşamasından sonra teolog aşaması, Teolog aşamasından sonra düşünme işlemi yapıldığı için teolog-filozof çatallaşması aşamasına geçildi. Bunların Bunun ilk örneklerinden biri Spinoza'dır. Spinoza hem teologtur, dini savunur, hem Tanrı'yı savunur ama bir taraftan da sorgular onu. Onun için teolog-filozof çatallaşması başlar ki ondan sonraki aşama iki asır sonra falan... Salt filozofluk aşamasıdır. Yani salt filozofluk aşamasında artık din falan yoktur. Dini savunma hiç yoktur. Ancak tabi felsefenin bu arada da yeni bilimin gelişmesiyle elde edilen bilgilerle bu önce önce Semitik kutsal kitapların kendileri bir e, analize ve eleştiriye tabi tutuldular. Bunu Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an'a da yaptılar yani. Onlar biliyorlar, var onlar da yani. Anladabiliyor musun? Şimdi biz Müslümanlar Elkinci ile biraz ama Farabi ile ki Türkler ilk filozofluk şey teologluk aşamasını yakalamıştı bin sene önce. 900'lerdir Farabi. <gülüyor> Fakat Farabi'den sonra bunun arkası gelmedi. İbn Sina, İbn Rüşt 2. asır, 3. asır sonra biri batıda, nerede orada, burada ekol olmadı. Yani bir akım ve ekol olmadı. İşte Gazali'nin egemen olması tabi e, tabii Gazali'nin egemen olması demek avam tabakasının kafa yapısına uygun olması demektir. Yani artık avam tabakası egemen olmaya başladı. Yani insanlar değil ama onların akıl çapı ve düzeyi medreselerde, camilerde, idarelerde egemen olmaya başladı. Ve biz teolog aşamasını orada bıraktık. Teolog-filozof aşamasına geçemedik. Bin yıl sonra... Farabi'den. Bugünkü bunun tabi e, şeyleri efendim aktörleri ilahiyat fakülteleridir. İlahiyat profesörlerini alıyorum. Aşağıdakilerini bırakayım gene. Çünkü en üstte olan onlardır. Bugün ilahiyat akademiyasına ve profesörlerine baktığımız zaman bin yıl öncesindeki din alimliği ve Ondan beş bin yıl öncesindeki din adamlığı düzeyine geri gidildiğini gösteriyorlar. Bunu nereden görüyoruz? Bir tane herhangi bir e, dini ilimde yeni bir Kur'an ve kavram ortaya koyamıyorlar. İlk İslam din alimleri İslam'ı formüle ettiler. Sistematikleştirdiler. Ve o sistematiğin dışına bile çıkamadıkları gibi... Yaptıkları iş ne biliyor musunuz? VIP cenaze namazı kıldırmak. Din adamının yaptığı iştir. Yani 3 haftalık Kur'an kursu eğitimiyle yapılabilecek iş olan VIP cenaze namazı imamlığı yapılıyor. Cuma namazı imamlığı hutbe okunuyor, vaaz ediliyor. Hangi katmana hitap ediyorsun? Senin hitap edeceğin katman o mu? Kafa katmanı senin. Edemiyorsun Şimdi görüyorum ki VIP umre, profesörle VIP umreler, haçlar. Kardeşim bu ülke size, bize 20, 30, 40, 50 sene bu kadar masraf yaptı. Elektriğini, suyunu, maaşını, her şeyini ödedim. Bunun için mi yaptı? Bunun için mi ödedim? Farabi'yi bile aşamadın. Geri gittin. 4000 sene öncesindeki Sümerdin adamları, Kohenlerin aşamasına indin. Bunu yapma kimsenin hakkı yok. Ama ne yazık ki bu ülkenin sahibi yok. Entelektüel açıdan ve Öbür açıdan benillendirmiyor. Onlarda da yok da. Benillendirme burasıydı. Bunu soran yok. Ben o nedenle bir proje hazırladım. Felsefe üniversitesi kurmak diyelim. Tabi. Çünkü isterseniz şey yapayım şu ıı, akılcı bilimsel düşünmeye ben son aşamada söyleyeyim bunu unutmayayım. yok bu söyleyebilirsiniz, buyurun sorun değil. Çünkü orada yeri orası da ama hmm. neyse söyleyeyim. <gülüyor> Şimdi elin ovunda her bilim dalının <gülüyor> Felsefesi var. felsefesi var. Fizik felsefesi, kimya, tarih felsefesi, dilli felsefesi, felsefesi, Din felsefesi. Sosyoloji zaten felsefe. Felsefesi. Sosyal bilimler tamamen felsefe. Onu işte bilimlerin sınıflandırmasında söyleyecektim. Neyse bu felsefe üniversitesini 3 fakülte olarak planladım. Fen bilimleri, felsefeleri fakültesi... Sosyal bilimleri, felsefeleri fakültesi, bir de teoloji fakültesi. Eğer hadisin felsefesi, tefsirin felsefesi, felsefesi, ni yapamazsak boşuna ortalıkta dolanıp da astırın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyor Mehmet Akif Ersoy satmayalım yani. Yapamazsın. Tek yapacağın iş var bunu yapmak. Kim yapacak? Bana ne yani? Ben sorumluluğumu sürdüm. Vebalimi yerine getirdiğime inanıyorum. Anlatabildim mi? Yapılırsa yapılır. Ama aradaki bu çağın çizgisindeki insanlıkla aramızdaki mesafeyi kapatmak için mümkün değil de kısaltmanın yolu da bu. Başka bir yol yok. Mümkün değil mi? Size değil. De? Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Ya kardeşim bakın. 100, 200 tane üniversite var bu ülkede 100 bin akademisyen var bir tane felsefi fikir bir tane bilimsel bilgi icadı yok niye yok diye kim soracak niye sorulmuyor ben profesörümden utanıyorum ama ben geç fark ettim ama fark ettim ama fark edilmiş değil ki halen profesörü icat benim bir tane icadım yok ben de profesörde de dolanıyorum, oradaki de profesör. İnterneti icat ediyor, motoru icat ettiler. Şimdi dijit ve sinyalle hareket icat ediyor, yaratıyorlar, üretiyorlar. Onu da üreten icat eden kafa, bizimki de kafa. Yani man kafa deniyor bazen kullanılıyor. Asıl man kafalık bu. Başka bir yerde mangan şeytanlık, üçgarçılık yapamamak man kafalık değil ki. Şimdi geldik şey Bunların hepsini sorgulamakla, felsefeyle, Tabii. o soruları sormakla Tabii. kim, ne... Kimle uğraşmayacağız nasıl? bir kere? Evet. Ne, nasıl? Ne, nasıl? Sorularıyla çıkıyor bunlar. Ben size şunu söyleyeyim. Bakın akılcı düşünmeye geldik 18. asır. Akılcı. Dinsel düşünme, akılcı düşünme. O hayatını canını veren, o gizli gizli efendim felsefe düşünme yapan ve akılcı düşünmeyi üreten o kiliselerdeki papazlara saygı duyuyorum ve minnetle anlıyorum onları. Onlar olmasaydı bugün ne motor olurdu, ne bu sağlık tedavileri, cihazlar olurdu, ne uçak olurdu, ne arama. Hiçbir Akılcı şey düşünmeyi yapan papazlardan bahsediyorsun. Tabii, tabii. Onların sayesinde oldu. Nasıl yaptılar? Dini aşarak yaptılar. Papaz olduğu halde. Tabii. Gizli. Tabii. Bakın, mevcudu Aşmadan mevcudun ilerisini hiçbir icat yapamazsınız. Mevcudu aşmanın tek yolu aklınızın mevcut çapını genişletmektir. Aklınızın mevcut çapını genişletmeden mevcudun ilerisini icat yapamazsınız. Aklın mevcut çapını genişletmenin tek yolu var, zihinsel işlem olan düşünme işlemi yapmaktır. Bu ülke daha düşünme kelimesini bile bilmiyor. Düşünme yerine düşünce diyor. Düşünce. Düşünce fikirdir kardeşim. Daha sen bunu bilmiyorsun. Ha, yapısına çok uygun. Hep sonuçlarla uğraştığı için, hazır aldığı için. Onu üreten işlemle işi yok. İsmini bile telaffuz edemiyor. Düşünme yerine düşünce diyor. Kardeşim düşünmenin İngilizcesi thinking'dir. Arapçası tefekkürdür. Düşüncenin İngilizcesi thought'dur. Arapçası fikirdir. Ya işin garibi. Bu işin kafa katmanı, bu ülkenin kafa katmanını işgal edenler bunun farkında değil. Biz boşuna uğraşırız kardeşim. Akılcı düşünmeye geldik. Akılcı düşünmenin. Aslında akılcı düşünmeden önce bu hani toplum yöneten din adamlarından biraz bahsetmeyi isteyeceğim. Bunun... Çünkü akıllı düşünceden önce olan bir şey olduğu için ondan girmek istedim. Bu tarz yani bu din adamların toplumu yönetmeye girdiği anlar yani siyaset yapmaya başladığı anlar bir adamın tek başına toplumu yönetmeye kalkması düşünmesi bu da bir dini yani teolojik bir düşüncenin mi sonucudur? Monarşi mi doğmuştur? Tanrısal düşünme ile doğmuştur? doğmuştur monarşi. Tanrısal düşünmeyi doğuranlar din adamlarıydı o dönemin. Onlar aynı zamanda kraldı. İkisi bir aradaydı. Bir dönem dedim ya, tanrı kral, kral tanrı diye böyle şeyler oldu. Yani anlatabildim mi? Dolayısıyla dinsel düşünmede olan kişinin monarşik olmaktan başka şansı yok. Hem din adamıdır hem devlet adamıdır. Halife de mi aynı şeye girdi? Halife de öyle tabi o dönemlerin yani. ürünüdür zaten bugün de laiklikte yani bunları da tabi ayrıca anlatmamız lazım çünkü bu ülke laikliği de bilmiyor demokrasi de. Birazdan geleceğiz sorularımda Hı. var. Aa, çok güzel çok güzel. Laiklik de bir düşünce. Kesinlikle tebrik ederim yani bir düşünme meselesidir laiklik yani düşünme taraflarında bezi olmayanların evet. ne laikliği anlaması ne efendim demokrasiyi ne insan haklarını anlaması. Ben size daha kötüyüm. Kur'an'ı bile anlaması mümkün değil. Kur'an'ı ben dedim ya çalıştım. Kur'an çağımızda insanlık fiziksellikten, bedensellikten zihinselliğe geçmiştir. Kur'an'da bunu görüyorsunuz. 1500 sene önce Kur'an Bedensellikten zihinselliğe geçmeye çabası var. Ama senin zihinsellikte işi olmayan harika. insanların elinde kalmış nasıl algılanacak? Niyazi Bey bu harika oldu. Kur'an bedensellikten zihinselliğe geçmek çabası var dedi. Kesinlikle. Bütün ayetlerin sonuna bakın. Hele ibadetlerle ilgili ayetlerin sonuna bakın. Ama tabii ben bu felsefede düşünme akıl çapında bu aşamalara gelebildikten sonra bunları anladım. Öyle açıp da Kur'an ayet okumak olmuyor bu iş. Önce bir çaba sarf edeceksin. Önce bir kendinin rem ve bitini kilobitlikten biraz yukarı çıkaracaksın. Geldik Kur'an-ı Kerim'e tabi yani. ister istemez mecbur yani. yani tabi ister istemez geliyoruz dini konuda. Onu aşmadan bu, olmaz. Monarşiden de devam edebiliriz. Yani monarşi, aşmadan olmaz. monarşi neyi doğurdu? E, hmm. e, monarşi neyi doğuracak? Tabi işte başkacılık diye bir şey e, hatırlıyorum. Ha başkacılık, evet. başkasıcılık e, şey da var, kişicilik da doğurdu. var. doğurdu. Ötekileştirmeyi doğuruyor. Tabi, tabi. Tabi. Tanrıcılığı doğuruyor bir kere. Tanrı, tanrı parçacığı. Hmm. Tanrıcık oluyor. Monark tanrıcık olur. Başka bir şey olmaz. Onun insanlık bu işi kişiden almaya çalışmış. Demokrasiyi getirmiş. Halkın yapmış. Kişilere getirmiş yani. Halka. Bir kişiden almış. Boşuna mı? Nasıl almış? Nasıl yapmış? Kim üretmiş bunları? Bunları da ayrıca anlatmamız lazım. Çok bilgi var o konuda da. Yine felsefi düşünce mi? Kesinlikle. Var. Filozoflardan Filozoflar. Allah razı olsun onlar. Ve hiçbiri yaptığının karşılığını hayattayken almadı. Şunu söyleyeyim, yaptığınız şeyin karşılığını hayattayken alırsanız bunu bilin ki o aldığınız şey sizin ölümünüzle beraber yok olup gidecektir. Ama yaptığınız şey insanlık içinse siz onun karşılığını öldükten sonra alırsınız. <Gülüyor> ve o kıyamete kadar devam eder. İşte filozoflar ve bilim insanları. Onun için din satarak millete hizmet ediyorum diyerek karşılığını alıyorsan sen ölümünle beraber yaptığın şey senin hayatınla sınırlı. Sen hayatından sonrasına e, şey yapacak, yansıyacak, e, akacak, kalacak hiçbir şey yapmıyorsun demek. İlginçtir. Yıl 2018 günümüz dünyasında da e, benzer olayları karşılaşabiliyoruz. E, dünya siyasetinde de karşılaşabiliyoruz. E, din alıp satan e, siyasetçiler olabiliyor. Ya din kardeşim, bakın en çok satılan ve en çok satın alınan ama hiç kullanılmayan tek şey var bu ülkede din. Alıp satılıyor. Ama hiç kullanılmıyor. Satanı çok, alanı herkes alıyor. Ama hiç kullanılmayan tek şey var din. Yani bunu satın alan halk problemdir. Yani halkın e, zihinsel yapısı problemlidir. Ve bu problemlerin faturasını da ödüyoruz kardeşim. Ödemiyor muyuz? Gidiyoruz aynı kafa. Bir adamı büyütüyoruz. Ondan sonra da gidiyoruz kendimizi ona öldürtüyoruz. Bu kafa hastalıklı bir kafadır. Bu kafa anakronik bir kafadır. Bu kafa şizofrenik kafadır. 10 bin yıl önceki kafayla bugün yaşamaya çalışan bir kafadır bu. Bundan başka bir şey üremez. Ama ne yazıktır ki daha bu toplum akılcı düşünme nedir, nasıl yapılır bilmiyor. Ondan sonra bilimsel düşünmeye geçildi 19. asırdan sonra. Evet. Tabi yani filozoflar akılcı düşünmeyi üretti. Bu akılcı gene filozoflar. Akılcı düşünme bilimsel düşünmeyi üretti. 20. asırda da ikisini beraber yapıyor artık. Akılcı ve bilimsel düşünme var. Şimdi soruyorum size. Bu ülkede akılcı ve bilimsel düşünme nedir? Nasıl yapılır bilen var mı? Ki Atatürk bunu getirdi. Peki Atatürk'ten sonra 100 yıl bu ülkenin ...siyasetinde... ...vesayet yoluyla falan egemen olan... ...sözüman Atatürkçü ve... ...layık çağdaş geçinenler... ...bunu niye okutmadılar... ...okullarda? Ana ilk... ...orta lise üniversitede bile yok. Profesör oluyorsun... gene bu konuyla karşılaşmıyorsun. Ya... ...akıl nedir nasıl çalışır diye... ...bir kitap yok Türkçe be. Almanca, İngilizce... ...binlerce var... Bakın, dinsel düşünme dönemi bitmiştir. Çağımız akılcı ve bilimsel düşünme dönemidir. Bunun birkaç <gülüyor> sene sonra ne üreteceğini bilmiyoruz. Çünkü çalışmalar onu üretecek. Kimse bilmez. Şunu söyleyeyim size. Bu çağda ve bundan sonra dindar olunabilir. Bakın, bunları iyi ayrıştıralım. Dindarlık bambaşka bir şey. ...dindar olabilir, güzel de olabilir. Ben din adamı olarak konuşmadığım için burada... ...savunucu olarak... ...söylemiyorum. Ama felsefi olarak görüyorum ki... ...güzel olabilir, sistemliliktir, düzenliliktir. Ama bundan sonra... ...dinsel düşünme dahil... ...geçmiş eski düşünme biçimleriyle değil... ...ancak ve ancak... ...çağımızın düşünüş biçimi olan... Akılcı ve bilimsel düşünme ile dindar olunabilir ve varlık sürdürülebilir. Bu ontolojik mesela, <gülüyor> mesele. Var olma ile ilgili bir mesele. Akılcı ve bilimsel düşünce ile dindar olunabilir dediniz. Kesinlikle. İslam, e, Kur'an Kur e, e, aklı e, en azından birçok ayette e, aklımızı kullanmayı e, öngörür, e, ister dediniz. Ee, ve siyasi anlamda da e, Atatürk'ten bahsettiniz. Kesinlikle. Şimdi buradan şöyle bir soru çıkıyor. Yani Atatürk'ün de dini anlayışını sorgulayanlar var. Ki yani hiç de gerek yok aslında. Dini de bilmiyor de ilgilendirmez de bilmiyor. ama e, Atatürk'ün e, İslam'ı e, iyi anladığını söyleyebilir miyiz? Siz... Kesinlikle çok iyi anlamış. Ruhunu özünü anlamış. Hz. Peygamber'in anladığı gibi anlamış. Evet, e, tabii o belki de kimsenin en yani pek de ilgilendirmeyen bir konu e, olsa da insanların hani demin size demişler diye burada ateist, ateizm savunuyor gibilerden Ateist olur. E, bu zaten ben, ne ben bir şey oldum diye beklediği olmaz ama. Yani ne yapacak yani ateist olduğumu düşün yani. Sonra ateizmin ne olduğunu da bilmiyor ki. Söylesin hadi yazsın ateizmle. Kardeşim bakın, bu iş çok farklı bir şey yani. Kişisel, bak kişici yani kişiye indiriyor hemen, hüküm veriyor. Üçü bir arada, hüküm, yargı, hüküm, infaz yapıyor. Kimsin sen ya? Sen kimsin kardeşim? Entelektüel bilimsel piyasada değerin ne yani? Tezmide mi? ne zaman çıktığını da bilmiyorsun. Evet, akılcı düşünmeye devam edelim. Ee, orada kalmıştık. Ee, onun evreleriyle e, devam edelim. Ee, tabii din konusundan e, çok da gir girmeyeyim diyorsunuz ama bir yere kadar e, ister istemez e, o konuya da giriliyor. Ee, akılcı düşünme ve e, hani Hristiyanlıktan bahsettiniz, Yahudilikten bahsettiniz e, bir de İslam açısından da bakmanızı isteyeceğim. İslam'ın gelişinden sonraki e, süreç Akılcı düşünmeyle ilgili. Şimdi bakın, Kur'an'ın geldiği dönem 7. asır. Yani. Hangi düşünme var? Dinsel düşünme var o dönemde. Bunu yerine oturtacağız. Kur'an-ı Kerim'de o gün var olan malzemeyi kullanmış ve o gün var olan insanların zihinsel düzeyini kullanmış. Kur'an'da akıl falan var elbette, düşünme de var ama bunlar da iki türlüdür. Bir mukayyet akıl, biri de mutlak akıl diye bir şey var. Mukayyet akıl sınırlı ve güdümlü akıldır. Şartlı akıldır. Tümden gelim uygular. Bak, o dönemde tümden gelim vardı değil mi? <gülüyor> Bak bunlar hep birbiriyle tutarlılık arz eder. Onun için Kur'an'daki akıl mukayyet sınırlı akıldır. Sınırsız, mutlak akıl değildir. Yani bir kere söylediklerinin söylediği gibi kabul edilmesi şartını koşar. Ama buradan Kur'an'ın karakterini tanımamız gerekiyor. Oraya gitmemiz lazım. Kur'an'ın Bütüncül bir çalışmasını yapmadığımız sürece şu soruyla Kur'an'ın hedefi nedir, karakteri nedir diye. Böyle bir çalışma, bilimsel ve felsefi analiz yaparak yapılmadığı sürece Kur'an-ı Kerim'in olduğu haliyle kalırsak 1500 sene öncesinde kalırız. Peki Şimdi Yahudilik teolojisinden bahsettiniz ve e, din adamlarının devreye girmesi işte onları böldü. Hristiyanlık'ta da benzer şeyler oldu. E, yine e, üst kademe din adamları olunca e, orada da sorunlar oldu fikri anlamda. Ve filozoflar bunları eleştirdiler e, dediniz. Peki İslam'da ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Mesela mezhep anlamında... Mezheplerin şi hepsini. Şii, Sünni ayrımında ne zaman başladı? Hangi fikri? zihinsel değil. Hepsi siyasaldır. Bizde problem orada, Batı'daki. Dini mezhepler hepsi zihinseldir, teolojiktir. Bizdekiler siyasaldır. Teolojisi arkadan meşrulaştırmak için gelir. Hocam bu gerçekten harika bir cevap oldu. Ama bu <gülüyor> gerçekten bu. harika oldu. Yani Batı'daki dinin içindeki ayrım bile sorgulayanlar ve sorgulamayanlar Tabii. diye ayrıldı ve Adamlar bir yere geldiler, biz de sorgulamadan tamamen siyasi ve çıkar amaçlı ayrıldık biz. Mükemmel bir Bakın burada bir tespitci daha yapmamız lazım. Sünnilikle Şiilik, Sünnilik de düşünmenin değesi yoktur. İsmi üzerinde tamirci, uygulamacı. Yani, Ehli Sünnet Vel cemaatın bugünkü Türkçe karşılığını söyleyeyim size. <Gülüyor> ehl-i sünnet vel cemaat halkçı sosyalist sosyal halkçı demektir yani gelenekçi halkçı şimdi sünnilikin bütün düşünme işi uygulamayı meşrulaştırmak üzerine kuruludur fakat Şiiliğin bir farkı var burada. Şiilik uygulamada olmadığı için tümden yeniden bir felsefe, teoloji üretmiştir. Şiilik diye. Tümden yenidendir. Onun için sünniliğin kelamına e, diskriptif denir. Yani var olanı okumaktır. E, şiilinkine preskriptif denir. Hiçten yoktan şey yapmaktır. Hı. Üretmektir. E, fakat onlar da onu nereden ürettiler o zaman bin sene bin iki yüz sene önce? Hristiyanlıktan ürettiler. yani Hristiyanlıktaki teolojiden ürettiler. Oradan aldılar ama ürettiler neyse. işlem yaptılar. O nedenle ben siz bakın şurada bir şey daha söyleyeyim. Bugün düşünme alanında İslam ülkelerinde en geride olanlardan biri bizleriz. Niçin diyeceksiniz? Kur'an-ı Kerim baştan sona 23 yıl bir diyalektik düşünme içerir. Kafirler dedi ki Allah dedi ki değil mi? Bak diyalektik var. Onun için Kur'an yarısından çoğu kafirlerin sözleri ve fiilleridir. Ve o bir yarısı da Allah'ın onlara cevabıdır diyalektik ha, kabul etmiş Kur'an'la koymuş ayrı. Ona bir şey demiyoruz, yani. Biz ilgilendirme burası kâfirler. Bugün bile Araplar yani Araplar 23 yıl bir diyalektik düşünme işlemi yaşadılar. Bugün bile Araplar Kur'an'ı okurken anlamını anladıkları için zihinleri farkına varmadan diyalektik düşünme yapıyor. Ve o farkına varmadan ki düşünme akıl çaplarını ve zihin çaplarını genişletiyor. Şiiler de sıfırdan düşünme işlemi yaparak şey ürettikleri için paradigma, manifesto, felsefe, onlarda da düşünme işi var. Ve bizdeki Farabi, Ibn Sina gibi kişilerde var ya. Hep Şiilikle ilintili ha. Yani düşünme işlemi yapanların bir şekilde Şiilikle ilintisi var. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Yok, hiçbir şeyimiz yok diyorsunuz ama ben de İslam e, içindeki düşünce akımı anlamında e, gördüğüm bir taraf var. Tasavvuf nedir? Tasavvuf nasıl çıkmış? Mistik Suriye? düşünmedir. Sistematik sofistik düşünme. Sistematik değil. Sistemsiz Sistematik sofistik. Değil. Hmm. Sofistik düşünme. Sofistik düşünce. Aşağı doğru düşünürsünüz. Derinliğe doğru. Bu yukarıya doğru düşünmedir. Çünkü ondan bir şey çıkmadı, çıkmaz da zaten. Spekülasyon, atmosfer, tutmasyon test edemiyorsun. Atmosfer, <gülüyor> Yani rasyonaliteye şey yapamıyorsunuz onu. Ve rasyonaliteye dönüştüremediğiniz, dökemediğiniz sürece teknolojiye dökemiyorsunuz onu. Üretemiyorsunuz, icat edemiyorsunuz O zaman yani. başka bir veri çıkmıyor. Biz İslam e, dünyası olarak düşünmemişiz Bizde hiçbir zaman düşünme işlemi olmadı. Halen de yok. Halen de yok. Halen de yok. O tarakta bezimiz olmamış. Yok. Ama 18-19. yüzyıla kadar Allah vergisi kolla, elle iş yapmak mümkündü. Atalarımız da onu kullanmış, yapmış ve bu arazileri almışlar. Ama bundan sonra bedeni, fiziği, Allah vergisi, eli, kolu kullanarak hiçbir şey yapmak mümkün değildir. İletişim, ulaşım, tarım, imalat, savaş bile artık beden yapılmıyor değil mi? Bedenle yapılmıyor. Neyle yapılıyor? Zihinle artık. Ve biz orada yokuz. Savaşta, tarımda traktör kullanıyor. Beden yok ki artık. Hayvancılık. Beden yok. Savaşta bile sadece bedenimizin şu parmağını kullanıyoruz tetikte. Elin oğlu onu da kullanmıyor. Parmak uçlarıyla yapıyor yakında zihinsel sinyallerle yapacak, kullanacak onu, kullanıyor. Biz neredeyiz? Kiralık kapitalle, kapitalizm kiralık felsefeyle bağımsızlık olmaz. Ve en zor iş çağ dışı insan malzemesiyle çağdaş işleri yapmaktır. Bir an önce bu insanımızı, hiç olmazsa bir kesimini çağdaş Zihniyetin aklın çapına ulaştırmamız şart. Varlığını sürdüremezsin. Peki dünya, şimdi e, İslam dünyası evet pek düşünmemişiz dedik ki e, şu anki e, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumda görünce e, haklı olduğunuz ortaya çıkıyor. Çok düşünmüyoruz. Buna zaman ayırmıyoruz. Çok değil. Hiç, hiç, hiç düşünmüyoruz. Ama şimdi dünyaya geri döndüğümüzde e, yani ilk akli uyanış ne zaman başladı düşünsel olarak? 5 milyon yıl önce. İlk insan, bakın bu akıl, beşeri akıl, insanda doğuştan yok. Çocuk doğduğu zaman da yok onda. Kaç sene eğitim veriyoruz ona, niye veriyoruz? Ona o aklı monte ediyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz. İnsanlık beş milyon yılda yaptı bunu. Ve biz o icatların ne mabet, ne tanrı, ne şeytan kavramların icatları hiç bize biri bize mal olmuyor. Mal edilmiyor bilim tarihine, felzefe tarihine gittiğin zaman. Yokuz yani. Zaten bunu söylüyorlar. Bakın 20-30 yıl öyle yakında yani. 30 yıl sonra ya teknolojik insan olacaksın ya da gereksiz, lüzumsuz insan olacaksın. Yani, yani e, ortaçağ dinsel düşüncenin, dinsel egemenliğinin e, karşısına çıkan e, mesela Rönesans bir akli uyanış mıdır? Ondan bu mı soru sormuştuk. Rönesansı kim yani? yaptı hocam yani? İnsanlar yaptı. Birkaç düşünür yaptı. Yani Rönesans kendiliğinden olmuyor ki. Ona Rönesans dediler. Yaparlarken onlar Rönesans olsun diye yapmadılar ki. Rönesans 14. asır. Bin senedir düşünme var orada. Orada koydum. Yani bazı düşünür filozofları bu işe gıdım gıdım nasıl nasıl katkıda bulunmuşlar, nasıl düşünme yapmışlar. Bakın, bu akılcı ve bilimsel düşünmeyi öğrenmediğimiz sürece, onunla oluşmayıp, onunla ürün vermediğimiz sürece biz bundan sonra karnımızı bile doyuramayız. Bu kadar basit. Bunu öğreneceğiz, yapacağız. Zor iş. Elin oğlu icatları nasıl yapıyor? Bir araştırma var mı bu ilkenin öyle bir araştırması? Nasıl icat ediliyor? Bakın, günde on saat okuyorlar, akılcı ve bilimsel düşünme de odur zaten bakın. Günde on saat okuyor, on saat de üzerinde düşünüyor. Her gün. Biz profesör olana kadar toplam on saat düşünme işlemi istenmiyor bizden. Ondan sonra da hiç istenmiyor zaten. Akılcı ve bilimsel düşünme şudur ama bunu yaparsan olur. Yani ağızla yapılabilseydi onu bizden daha iyi yapan olmazdı. Maalesef ağızla yapılmıyor. Elin oğlunu aldı, ağızdan bedenden kendi ürettiği akla ve zihne taşıdı ve onu yaparsan olur. Biz hala neyle meşgulüz? Kıl ile akıl arasında bir harf fark var. Kıl bedensel bir şey değil mi? Milattan önce 5000, Mezopotamya, Tunç çağı, kültürü. He? Akıl bizim ürünümüz. Akılcı ve bilimsel düşünme demek, kısaca söyleyeyim, üzerinde düşünme yapacağın konunun ilgili olduğu, bilim dalının tespit ettiği bilimsel bilgileri alarak üzerinde sistematik akıl yürütüp düşünme yapmaktır. Kimi yapıyor? Bakın gündelik hayatta bile bu lazım. Bugün şikayet ettiğimiz şiddet, taciz, öldürmeler, hırsızlık, yolsuzluk, düşbet, dolandırıcılık, kandırmalar bunların hepsi animal, biyolojik akılın düşünmesi sayesinde olan şeyler. Bunun karşısındaki bunu önleyecek olan lojik, beşeri akıldır. O bizde yok. Düşünmedir. O bizde yok ki. Onun için insanda her şey iki tanedir. Düşünme iki tanedir. Akıl iki tanedir. Zihin iki tanedir. Bilim de iki tanedir. Bilim nasıl ayrılıyor? Bakın biz bilim diyoruz. Koca koca adamlarla oturuyorum. Bilim diyor. Kaç çeşit bilim var diyorum. Bilmiyor. Elinoğlu loji diye bir kelime kullanıyor. Nedir bu diyorum? Bilmiyor. Science diyor, bilmiyor. Elinoğlu genellikle science'ı doğa bilimleri için kullanıyor. Doğada araştırma yaparsın, var olanı çıkarırsın. Ama doğada var olmayan bilimler var. Teknoloji bunlardan biri. Onu nasıl icat ediyorsun? oturduğun yerde matematiği fiziği ilgili bilim dallarını oturduğun yerde geliştiriyorsun Onun için bugün iki tane fizik var Onun için bugün iki tane hakikat var hakikat bir tane değil biri doğal hakikat öbürü beşeri insanın ürettiği hakikat nasıl üretiliyor bunlar canı çıkıyor insanların soru istiyorsun işte şunu söyleyeyim size Elin oğlu Allah'tan parayla satıyor teknolojik icatlarını da biz de sahip oluyoruz. Yarın satmazsa ne yapacaksın? Nasıl sahip olacaksın onlara? Ya biz hazır atalarımızın aldığı vatanı, ülkeyi, kendi vücudumuzu yiyerek geçiniyoruz biliyor musunuz? Üzerine ekleyen yok. Bir kuruş ekleyen yok. Bir kuruş ülkeye kazandıran yok. Ama hepimiz geçiniyoruz lüks içinde. Diyeceksin ki 150 milyar dolar ihracat yapıyoruz. O öyle hesaplanmaz. Evet orada çalışıyorlar sağ olsunlar ama... Ülkenin geneli açısından baktığın zaman... ithalatınız 300, ihracatınız 150 ise... Siz ülke olarak 2 liraya mal ettiğinizi 1 liraya satarak geçiniyorsunuz. O aradaki açık Ne oluyor? dış borçla kime diyecek bunu neyle ödeyeceksin bak yeraltı kaynakları sattık gitti yer üstü işletmeleri de sattık gitti arazi satıyoruz şimdi yer üstü arazi tarım arazileri şimdi o da bitti havayı betonla dondurarak inşaatla satarak geçiniyoruz biliyor musunuz havayı satıyor nereye kadar kim bunu dert ediyor ne gerek var Uydur kaydır, gel makamlara, zengin ol. VIP ol. Haksız kazançlarla kanunen haklı, kanunen haklı olanları var. Onun dışında haksız da bir sürüleri var. Nereden bu? Peki niye sormuyorsunuz? Bu bu nimetler, şu icatlar, şu gelişmeler, ürünler yapılsın diye veriliyor. Üretiliyor mu diye niye sormuyoruz? Kim soracak? Kim kimin Kimsenin kimseye sorma hakkı yok. Hiç kimsenin birbirinden farkı yok ki. Herkes aşağı yukarı aynı şeyi yapıyor. yani. Elinde yetki olup, imkan olup da aynısını yapmayan yok. Olmaz. Yazık ediyoruz. Tutamayız elde. Türk toplumunun düşünsel boyutu nedir? Demiş bir izleyicimiz. Kırt toplumunun düşünsel boyutundan bahsediyor zaten hocamız şu anda. Vakit de geç oldu, bitirelim. <gülüyor> Çünkü bu saatten sonra gelen zaten düşünmeyin insanlar. De bu saatten sonra tümden. Saçma şeyler İbni, gelecek. İbni Haldun, sosyolojinin babasını. İbni, İbni Osmanlı kendi medreselerinde okutmadı. Tabi orta çağdaki bilime de gitmek lazım. Yani, kendi medreselerinde okutmadı. Çünkü bilimsellik vasfını kazanmış değildi yani. Teknolojiye dökülebilen bir tane bilgi yok bilimsel bilgi. Üstelik bakın 18. kadar kadarki bilimin metodu da farklıydı. Şimdiki metot da farklı. 18. asıra kadarki metot deneme ve gözetleme metoduydu. El kolla ve çıplak beş duyu organlarıyla algılama yapılıyordu. Onun üzerinde atmosyon tutmasyon düşünme yapılıyordu. 18. asırdan sonra özellikle <gülüyor> mikroskop ve makroskopun icadından sonra artık deney ve gözlem başladı. Bunlar hep kafa ile akılla o, o aletleri icat etmek bile kafa ve akıl gerektiriyor. Evet. Yani şimdi bakın bugün Türkiye'de bilim kafa ile yapılmıyor, elle yapılıyor. Biz ona sanatsal bilim deriz, düşünsel olursa. Öbürüne de zanaatsal, esnaftan farkımız yok yani. Bilimi el ve kolla yapıyoruz. Nakleyicilik yapıyoruz. Tır şoföründen farklı bir iş yapmıyoruz. Tır şoförü de başkasının ürettiği malı taşıyor. Biz de başkasının ürettiği bilim ve fikirleri taşıyoruz. Ve hiçbirini de öğrenmiyoruz doğru dürüst. Copy past, derleme toplama Öyle mi efendim Evet hocam bitirelim dediniz Bitirelim Bitirelim, ee, <gülüyor> bitirelim mi diyorsunuz Bitirelim Tamam bitireceğiz daha Sorumuz konumuz var ee, ama Hristiyanlığın tanrısını açıklamadınız Açıklamayacağım Nasıl? Bizim toplum her şeyi bilir ama her şeyi yanlış bilir Onu öğrensin yeter Adını <gülüyor> öğrenmekten daha önemli Eyvah hocam çok merak edenler var ya Ha, ne yapacağız? İnternet var ellerin altında baksınlar. ki araştırın. Ha, niye bulamıyorlar? Demek internet de yeterli değil. Hocam bilgi hafızayı geliştirir. Hiçbir işe yaramaz düşünme işlemi yapmazsanız. Zihni geliştirmek düşünmeyle olur. Öğrendiğin her şeyin üzerinde. Ben size sorayım şimdi. Analitik düşünme nedir nasıl yapılır bilen var mı? Herkes anlatıyor yapalım. Peki eleştirel düşünme nedir, nasıl yapılır, sorgulama nedir, nasıl yapılır bilen var mı, okuyan var mı? Okusana kardeşim, her şeyi biliyorsun ama her şeyi de yanlış biliyorsun, onun için de bir sonuç yok yani. Ee, toparlayacağız ama e, izleyicilerimiz ne merak etti, benim de merak ettiğim bir konuydu aslında bu, girmedik. Ee, Martin Luther'in e, akımı hakkında e, ne der e, hocamız yani vardı. Protestanlık hareketi. Ben size şunu söyleyeyim. İlk protestanlık hareketi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in bunlar tabi detayla anlatmak lazım. Yapmak istediklerini yapmıştır. Ne yaptı Martin Luther? Din adamlığı sınıfını kaldırmıştır. Değil mi? Reform yapmıştır. Reformunu getirmiştir. Din adamlığı. Ya din adamlığı Kur'an'da zaten ayetler var. Kaldırıyor onu da. Bir tane söyleyeyim fazlaya gerek yok. Hazreti Peygamber namazları kendisi kıldırmasına rağmen, öyle mi? Kendisinin arkasında namaz kılmayı farz yapmamıştır Kur'an. Bu kadar yeter mi? Diğerlerini eklesinler biraz da onlar düşünsün yani. Evet e, toparlıyoruz e, akılcı ve bilimsel düşünceye geldik e, insanlığın düşünsel e, e, evriminde Hristiyanlıkta Tanrı'ya Elohim denir. Yalnız. <gülüyor> Elohim bir kere İbranicedir Allah da oradan gelir Elohe'den gelir Elohim bir kere çoğuldur Elohedir onun tekili İm çoğuldur. İbranice'dir ve Yahudi'nin şeyidir yani. Hristiyanlığın değil. Ya yani Çok bilgi lazım. Az bilgili olmaz bu işler. Hocam ülkemize ne öneriyor? Türkiye nasıl çıkacak bu işin içinden? Ya böyle çıkacak. Var? Düşüneceksin. <gülüyor> Hristiyanlıkta tanrı ismi Yahova değil. Daha önce onu konuştuk. He. Düşünüyorum. isimli izleyicimiz yazmış. Evet hocam bu Fransız ile ilgili de sorular vardı. Bu düşünce akımının neresindedir diye. Tamamen akılcı ve bilimsel düşünmenin izleyeceğimiz... özünü. Yani akılcı düşünmenin özünü diyor Fransız devrimi. Ama kim yaptı bunu? Düşünürler, filozoflar. filozoflar Egemen yani. kıldılar. Bakın filozofun gücü ne? Kafası, rasyonu, aklı. <gülüyor> Şimdi bu aklın çapı genişledikçe, onu da söyleyeyim de bitirelim, bir önceki dönemin akıl çapının rasyonel gördüğünü, bir sonraki gelişmiş akıl çapı irrasyonel görüyor. Onun için hani diyorlar ya, bin yıl önce maturidi falan. Bakın, bin yıl önceki maturidinin akıl çapı, o dönemin akıl çapıdır. Şimdi, bakın, çağımızdan, işte Fransız devriminden önceki akıl çapı, bedene fiziksel cezalar uygulamayı rasyonel görüyordu değil mi? Hı? Şimdi bedene fiske vuramıyorsun. Suç. O zaman suç değildi. Dolayısıyla 18. kadar kadarki bütün kitaplarda buna kutsal kitaplarla dahildir. Cezaları bugünkü akla göre irrasyoneldir ve suçtur. Öyle mi? Şimdi oradan geleceğiz tabii bu bu Kur'an'ı reddetmek değil. Kur'an'ı tanımak gerekiyor. Kur'an kendisi diyor. Ben başlangıcım diyor. Sonuç değilim ki diyor. Ve yassernel Kur'an elizdik biz Kur'an'ı anlaşılsın diye kolaylaştırdık. O günün insanının akıl düzeyine indirdik. Ben size söyleyeyim bırakın 1500 sene ondan sonrasını, 1000 yıl, 1 milyon yıl sonraki insan aklının ulaşacağı çap Allah'ın son çapıdır diyebilir miyiz? Akıl çapı. Biraz kafayı yoruyacaksın kardeşim. Düşüneceksin, sorgulayacaksın. Bir milyon yıl sonraki insan aklının çapı bile Allah'ın son nihai değil. Bir milyon yıl sonra bile. Tabi. Sen 1500 yıl öncesini kendi düzeyin öyle diye Allah'ı da kendi düzeyine indirge. Din, iman, İslam, Allah, Kur'an yani. Haddini bil önce ya. Allah haddini açanları sevmez diyor ya. Haddini bil önce. Sen bir insansın. Önce bir ren ve bitinin hacmini sen bir genişlet. Yükselt. Biraz çaba sarf et. Hiç emek sarf etmeden oturuyor, Kur'an'ı açıyor. Anlıyor. Ne anlıyorsun kardeşim? Hangi yolla, hangi düşünme biçimiyle anlıyorsun? Hangi bilim dalı açısından hangi felsefe disiplini açısından hangi akıl çapı ile sen onu anlıyorsun ki yani yani cahil bir insanın anlayabildiği bir Kur'an-ı Kerim anlayışı anlamı yani Allah'ın güzeyi nasıl görülebilir yani hocam açıklamayacak mısınız hristiyanlığını mı? yok Anlısını? yok Gitsin sorsunlar teologlara, büyük adamlara, rektörlere <gülüyor> sorsunlar. Adonay. Adonay bir kere şey demek. Ha, Rab demek o da gene. Rab. O da Tevrat'ın gene. Hristiyanlığın diye. Kutsal ruh, peder, ıı, gad, <gülüyor> ee, papa, baba. Ay, ay, ay. İşte bu Sofistik düşünme. Atmasyon, tutmasyon. Evet hocam. E, bu Hristiyan'ın tanrısını açıklamayınca yarım kaldık ama. Ne yarım kaldık? Toparlı... O kadar şey yandı. Bu bir tane ya. Bir satır. Bir kelime hatta. O kadar şey. şey abi, saatli... bir, bir, bir amacınız var gibi geliyor. Söylememekle. Yani, yani Bir mesaj veriyorsunuz. Ne sonuçta olursa odur amacımız. Var mı son olarak eklemek istediğiniz yani şey. ben toplumumuzun eski ezberleri bırakmasını, çağın insanının nasıl e, e, icatları yaptığını öğrenmesini ve düşünmeyi öğrenmesini tavsiye ediyorum. Ve bu gündelik hayatta da çok lazım olan bir şey. Çocuklarımız için de çok lazım olan bir şey. Akıl çapı küçük olan ailelerin çocuklarının da hayata küçük akıl çapıyla başlayacaklarından dezavantajlı başlayacaklardır. Bu ülke içinde de dezavantaj hele ülke dışına e, çağdaş dünyaya gittiğiniz zaman tümden bir hurda ve insan molozu olarak kalıyorsunuz. Ben bunları yaşadım çünkü ben 10 yıl İngiltere'de kaldım. Master doktoramı orada yaptım. Havaalanında indiğim zaman ben bittiğimi anladıydım o zaman ilk gittiğimde. Evet. Öyle değil bu işler. Kazın ayağı öyle değil. Bu gidişle biz ancak kendimizi yeriz ve tüketiriz. Tüketiyoruz da tükeniyor da yani e, ve tükeniyoruz, tükeniyoruz. Kendi kendimizi tüketiyoruz. Benim bir web sayfam var onu söyleyeyim de. Söyleyeyim. Orada bazı yazılarım var yani. Orada okusunlar. E, Ulusal Demokrasi Enstitüsü.org Patenti bana aittir. Orada bu videoları da koyuyoruz. Felsefe üniversitesi gibi bir şey mi orası da? Yani evet aşağı göre bir haftada bir falan bir yazık koyuyorum. Bilimsel ve felsefi analiz örnekleri koyuyorum yani. Öyle atmasyon tutmasyon değil. Ee, şimdi bu bilim adamı, şey filozoflar e, hele bu çağda akılcı ve bilimsel düşünme dediğimiz zaman eğer bir konuda bilgi sahibi değilseniz yani Bilim adamı değilseniz aslında felsefe de yapamazsınız. Ben onun için okulda ilk derste ve bütün dönem boyunca öğrencilere şu sloganı ezberletirim. Hangi alanda olursan ol, o alanın önce bilim insanı sonra da düşünürü ol diye. Başka çıkar yol yok, birbirimizi yeriz. Hangi alanda olursan ol o alanın önce mutlaka bilim insanı sonra Düşünür. da düşünürü ol. Evet. Giderek artık pratisyen, teknisyen mühendise de ihtiyaç kalmıyor. Ama her alanın düşünürüne her zaman ihtiyaç olacak. Kendisini kurtarmak isteyen bunu yapsın. Böylelikle dünya düşünme ve bilim merkezlerine kapağı atabilirler. Çünkü ben ileri dünyada batıda bir yorulmanın olduğunu görüyorum. Yeni insan e, kaynağına, malzemesine ihtiyaç o var, doğuyor. Bu ihtiyacı e, en iyi karşılayabilecek insan malzemesi bizdedir. Bunun iki sebebi var. Biri Avrupa'nın dibinde bitişinde olmamız. İkincisi de Atatürk'tür. Yüz sene önce bu ülkeye bu çağdaş düşünme biçimini tanıttı en azından. E, az veya çok hiç olmazsa o kanal açık ve ee, biz oraya gittiğimizde bize ne bildiğimizi sormuyorlar sormayacaklar çünkü bilgi artık elde cepte internette nasıl düşünüyorsun düşünmeyi biliyor musun onu soracaklar böylelikle insanlar bazıları kendilerini kurtarabilirler e, vatanı milletini de seviyorsa oradan da buraya faydası olur ama kesinlikle bir kere devlet olarak sistem olarak bu ülkenin düşünme katmanını işgal edenlere bu düşünmenin ne olduğunu nasıl yapıldığını mutlaka öğretmeli. Onunla oluşturmalı ve onunla ürün verebilir hale getirmemiz şart. Evet, Sayın Niyazi Kahveci, e, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eğitici, bilgilendirici bir yeni olduğunu düşünüyorum. Açık açık sorularımıza cevaplar verdiniz. E, umarım bir başka e, bilimsel konuda da Başka bir yayında siz yani de yaparız. Eğer sizde malzeme çok, malzeme çoksa o zaman başka bir malzeme ile alıp Olur, yayında yaparız. Yani. Efendim bu hafta da yayımızın sonuna geldik. Profesör Doktor Sayın Niyazi Kahveci konumuzdu. İnsanlığın düşünsel olarak evrimini konuştuk. Tabii kendisinin son kitabı olan Çağımız ve Türkiye Düşün ve Bilim Alanları isimli kitabı üzerinden giderek bu sorgulamayı yaptık. Haftaya aynı gün aynı saatte bir başka konuyu sorgulamak üzere iyi geceler efendim.